İzlediğiniz Kainat, bugün 13 Ekim pazartesi. Yıl 2014, ay 10, gün 236, hızır 161. 1435, Hicri Zilhicce 19, 1430, Rumi Eylül 30. Ankara'nın başkenti oluşu, 1923. Günün sözü. Yıkmada bütün saatte belgeler geçerlidir. Yapmada asla. Doğru olmayan yapıcı olamaz. Göte. Günün malumatı. Ahilik Kültür Haftası 2 Temmuz 1988 tarih ve 19.860 sayılı resmi gazeteye göre her yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi günü Ahilik Kültür Haftası'dır. Ahilerin alım-satım işlerinde birlik, kalitede belirli seviye, kuvvetli bir ahlak, kazançta muayyen topluluklar içinde iştirak esas prensiplerindendir. Ahilik ahlakının dört önemli prensibi vardır. Bir, kuvvetli ve galip durumdayken affetmek. iki, hiddetliyken yumuşak davranmak. Üç, düşmana iyilik etmek. Ve dört, kendisi muhtaçken başkasına vermek. Büyük Saatli Marif takvi. traffic and construction I'm driving every day. God with a thunderbolt, sitting on a big white cloud, I'm a drone operator, with targets to scan, target targeted. I sit drinking coffee, with one eye on the ground and the driver line, A drone operator. I am part of a team. I study my monitor I wipe some dust from the screen. It didn't look like a wedding. It really wasn't my call. It was over. We went to a bar, drank beer, and watched basketball. The politicians find so hard to explain Lord, please don't complain There's no pain, no pain But When this bar is closed I'll follow you home I'll follow you Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Bir hafta aradan sonra tekrar Açık Gazete ile berabersiniz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz aynı zamanda ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçası olarak Drone, op, drone Operator diye bir parça çaldık John Langford'dan. Ben aslında gerçekte bir asker değilim. Daha çok muhtemelen bir araba kazasında ya da kanserden öleceğim. Yani göklerde bir gözetleyici olmaktansa diyor. Ama o, o göz onları ta evlerinin içine pencerelerine kadar izliyor. Ve onlar hiçbir zaman bilemezler. Hiçbir zaman bilemezler. Gençken ben bütün oyunları oynamıştım çocukken, küçük çocukken. Okuldan çıktım. Birisi onlara benim adımı vermiş. Ben de iyi bir işle, iyi bir, iyi bir parayla iyi bir işe girdim. Trafik ve inşaat işlerinde her gün yol, yolda gidiyorum. Bana ko, ko, ko, korkak demeyin ben neyin izin verilip niye izin verilmediğini de biliyorum. Ben Tengi tepede beyaz bir bulutun, kocaman beyaz bir bulutun üstünde oturan bir gibi şimşekleri yıldırımları fırlatan bir tanrı gibiyim bir drone insansız hava aracı insanlı hava aracı ya da ikisi de olabilir bir operatörüyüm skende taramakta geçiriyorum ekranda hedefleri ondan sonra da kahvemi içiyorum bir gözümde yerdeki kabileler arasında evet ben böyleyim bir takımın parçasıyım ...bakarım ekrandan bir iki parça... ...tozu temizlerken... ...baktım böyle, düğün gibi değildi... ...hakikaten düğün gibi değildi... ...görünen diyor... ...neyse bittikten sonra bir bara gittim... ...biramı çektim ve basketbol seyrettim... ...sana da bir tane bir ısmarlayayım mı? Ya yapar mıyım? Yaparım tabii... ...bu politikacıların çok zor... ...açıkladığı şeyi... ...durmadan cesetler geliyor diye şikayet ediyor ama lütfen şikayet etmeyin. Acı hiç yok, hiç acı yok diyor. Bu bar kapandığı zaman sizi evinize kadar izleyeceğim. Seni evine kadar izleyeceğim. daha pencerenin içinden ama hiç bilmeyeceksin. Hiçbir zaman bilmeyeceksin. Seni evine kadar izleyeceğim. Diye biten bir şarkı çaldık. John Langford'dan. Niye çaldığımızı da şimdi anlatalım. ...ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano... ...Çeviren Süleyman Doğru... ...Ser Yayıncılık... ...13 Ekim... ...kanatlı robotlar... ...iyi haber... ...2011 yılında bugün... Dünyanın askeri liderleri, drone denen araçların insanları öldürmeye devam edeceklerini haber verdiler. Herhangi bir mürettebatı olmayan, uzaktan kumanda edilen bu insansız uçakların sıhhati gayet yerinde. Onları hasta eden virüs sadece geçici bir rahatsızlık verdi. Dronelar bugüne kadar bombalarını Afganistan, Irak, Pakistan, Libya, Yemen ve Filistin'deki savunmasız insanların üzerine yağdırdılar... Ve sıradaki başka ülkeler onların hizmetinden faydalanmayı bekliyor Siber savaşlar çağında dronelar mükemmel bir savaşçı Hiç acımadan öldürüyorlar, tereddütsüz itaat ediyorlar Ve asla üstlerini ihbar etmiyorlar Ve günler yürümeye başladı Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru, Ser Yincür. Evet tarihte bugün neler olduğuna kısaca bir göz atarak ilerleyelim. 13 Ekim'de 1914'te Garrett Morgan bir mucit bu. ...patentini aldı... ...icadını yapmış... ...gaz maskesini yapmış... Hala, ...hala hazırda çok kullanılıyor... ...tam 100 sene önce... ...bugün... ...hala oldukça popüler... ...gaz maskesi icat edilmiş... ...herhangi bir gazete fotoğrafında da görmeniz mümkün... ...100. yılında Gerrit Morgan'ı kutluyoruz... ...para da kazanmıştır herhalde... ...yani böyle bir hizmette bulunmuşsa... ...kazanmış olsun tabi ki de... ...evet... ...1923'te... E, Satli marif de okuduk. İstanbul'un yerine Ankara başkent oldu. Ve 1976'da bugün de ilk elektron mikrograf bir ebola virüs parçacığını bulmuş Dr. F.A. Murphy tarafından. Şimdi kendisi halihazırda hazırda. Kaliforniya Üniversitesi'nin Davis kampüsünde bulunuyor. O zamanlar CDC'de Control Disease Central diye bir şeyde çalışıyordu. Böyle bir durumumuz var. Efendim müsaade ederseniz biraz malumat vuruşluk yapayım. Bu insansız hava araçlarıyla alakalı parçamızı Salsın. çaldıktan sonra... Bu bahsedilen düğün olayı yani düğün olduğunu zannetmemiştim dediği olay 2008 yılında 6 Temmuz'da meydana gelmişti. Daha doğrusu haber 6 Temmuz'da ortaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bu insansız hava aracı düğün töreninin yapıldığı bir yeri vurmuştu Afganistan'ın doğusunda. Ve çoğu kadın ve çocuk 22 sivil hayatını kaybetmişti bu saldırıda. Ardından soruşturmalar açılmış, çeşitli şeyler yapılmıştı ama bu olayın da üstü kapatılmıştı bir şekilde. Ama bu istisna değil. Aynı zamanda 2013 senesinin son ayında yani geçtiğimiz senenin son ayında yine Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçları bu sefer Yemen'de bir düğün konvoyunu vurmuştu. 10 kişi de orada ölmüştü. Ya bu sadece görünenler. Sivillerin hayatını kaybettiği bu kadar büyük olduğu zaman ancak görünebilen olaylar haline geliyor. İnsansız hava araçlarını yaptığı saldırılar aynı şekilde dünyanın dört bir tarafında da devam ediyor. Evet, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Suriye'de de vuruyorlar. Ve Yemen sonra. aynı zamanda. Evet, şimdi günün Oğur haberleriyle baş etmeye çalışalım. Bir hafta arada e, ortalık tam anlamıyla bir kan halinde. Buna e, Türkiye'de dahil oldu. ve Maalesef 41'e yükselmiş ölenlerin sayısı olaylar sırasında. Ölenlerin sayısının da 41'e yükselmiş olduğunu söyleyelim. Bir de yeni taze haber var. Kartepe'de bir helikopter düştü. Dört mürettebat öldü. İzmit'te Cengiz Topel askeri havaalanından Konya'ya gitmek üzere havalanan bir Sikorsky helikopterinin İzmit'in Kartepe ilçesinin Kara Ardıçlı bölgesinde düştüğü öğreniliyor. İzmit Cengiz Topel havaalanından Konya'ya gitmek üzere havalandıktan 7 dakika sonra telsiz irtibatı kesildi. Ve helikopterde bulunan dört mürettebatın şehit olduğu açıklandı diyor haberlerde. Bir başka haberde Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan'ın gümüşhane programında e, görevlendirilen Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çevik kuvvet polislerinin yaptığı kaza. E, bu polislerin bulunduğu otobüs dönüş yolunda Sivas yakınlarında kaza yapmış dün akşam. Bu 3 polis hayatını kaybetmiş, 33 polis de yaralanmış. Bu da son gelen bir haber. Evet. Başka bir kaza haberi. Şimdi şöyle genel olarak Kobani eylemlerinde yani IŞİD'in Kobani'ye saldırılarını protesto etmek üzere sokaklara dökülen özellikle doğu güneydoğu illerinde ama bazı güney illerinde de dahil ölenlerin sayısı toplam dün 41'e çıkmış durumda. Irak Şam İslam Devleti'nin ya da İslam Devleti'nin kısaca Rojava'nın Kobani kantonuna saldırılarını protesto eyleminde ölenlerin sayısından bahsediyoruz. 9 Ekim'de Antep'te Barak ve vatan mahallelerindeki Kobani eylemlerini düzenleyenler ellerinde tüfek tabanca kılıçlar olan kişilerin saldırısına uğramıştı. Tamamen karanlık çağlardan kalan görüntüler gibiydi. Saldırıda 4 kişi ölmüş, 20'ye yakın yaralı olmuştu. Ee, orada ağır yalanlardan Musa Bayram'da tedaviyi gördü, hastanede ölmüş. 6 Ekim'de başlayan protesto Ekimlerinde eylemlerinde bugüne kadar 41 kişi oldu böylece. Diyarbakır'da 13, Bingöl'de 6, Mardin'de 6, Siirt'te 5, Antep'te 5, Van'da 2... Muş, Batman, İstanbul ve Adana'da da birer kişi çatışmalarda ya da polis müdahalesi sonucunda öldürüldüler. Resmi açıklamalarda hala 33 kişinin yaşamını yitirdiği söyleniyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kobani eylemleriyle ilgili dün yaptığı açıklamada son 4 günkü eylemlerde ikisi polis 33 kişinin öldüğünü, 351 yaralı olduğunu, 1024 kişinin gözaltına alındığını 58'inin de tutuklandığını açıkladı. Yaşamını yitirenlerin isimlerini okumanız mümkün. Bizim bunu maalesef sığdıramayız programa. Aralarında yalnız çok küçük yaşta olanlar olduğu gibi... Yani mesela yaşları 17, 15, 16 olan kişiler olduğu gibi 65 yaşında civarında ölen insanlar da olduğunu söylemeliyiz. Büyük bir IŞİD'in Kobani saldırıları da 29. gününde. Son durum Bugün. giderek ağırlaşıyor. Yani. Kentten gelen son dakika bilgilerine göre de %30'unun ele geçirildiği söyleniyordu. En son baktığım zaman IŞİD'in eline geçtiği yönünde bu Kobanenin yüzde otuzunun. Bu arada koalisyon güçlerinin de e, kentin din elinde olan bölümleri bombardımanı da sürüyor. Kuran ve Suriye'nin dört bir tarafında saldırılar var. Aslında dünyanın genelinde dört. Dünyanın dört bir tarafında saldırılar var. Onlardan da bahsedebiliriz. Evet da bahsedeceğiz olabiliriz. tabii. Bir de e, şey de var. E, şey de, bir taze haber olarak verelim. E, hakimler, savcılar yüksek kurulu seçiminde hükümetin İstediğini elde ettiği Yolunda haberler var Hükümetin resmen destek verdiği Yargıda birlik platformunun Kazanması için Zam düzenlemesinden Kaybederiz tanımayız restine kadar her yol denendiği Belirtiliyor taraf gazetesinin haberinde Bu resmi olarak mı desteklemiş Evet Adaylar için broşür Bastırdığı otobüsler kaldırdı. Sonunda da dünkü seçimde istediğini aldığı belirtiliyor. Adli yargıdan 7, idari yargıdan 3 asıl üyenin belirlendiği Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde 8 üye hükümetin açık destek verdiği yargıda birlik platformundan seçildi. Evet, senin soruna cevapta haberin içinde var zaten. Açık destek verdi. Bu sonuçlarla Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda ...istediği kararları çıkarma gücünü elde eden... ...Adalet Bakanı Bekir da ...Türkiye'nin yargısı kazandı... ...şeklinde bir açıklama yapmış. Böyle bir durumdan da... ...bahsedebiliriz. Şimdi... ...buradan kalkarak... ...artık... ...güncel bir durum... ...değerlendirmesi yapmaya çalışalım. Genel olarak... Şeyi söylememiz mümkün. Yani benim naçizane bir yazımda da belirttiğim gibi ilginç zamanlarda yaşamamız, yaşadığımız söylenebilir. Çinlilerin o rivayet olunur ki geleneksel bedduası birisine kızdıkları zaman ilen beddua olarak ilenerek şunu ilginç zamanlarda yaşayasın diye e, ilenirlermiş. Aslında doğru değil ama baktığınızda da. Çince'de buna en yakın bir ifadede barış zamanında köpek olarak yaşamak, savaş zamanında insan olarak yaşamaktan iyidir anlamına geliyormuş. Kabaca bir çeviri yapılacak olursa şimdi tam da ona benzer bir zamandayız. Özellikle e, Amy Goodman demokrasini adan, Geçen haftaki Bir on gün önceki Yayınlanan yazılarından birinde Global Warming ve Global Warring Diye bir kelime oyunu Yaparak bir başlık koymuştu Türkçeye de Küresel ısınma ve küresel ısırma diye de birazcık Anlam çarpıtması yapmayı göze alarak Çevirebiliriz yani Shakespeare'in Julius Caesar'dan veya Onun da aktardı aslında Plutarkos'un Hayatlar kitabından Tarih kitabından Kudus savaş köpeklerinde Şeklinde yorumlarsak Hepsi ortada hakikaten Ve yani Goodman diyordu ki Tarihteki en büyük iklim yürüyüşüne 400 bin insanın katıldığı o müthiş protestodan Hemen birkaç saat sonra Amerika Suriye'yi bombalayarak Bir savaş daha başlattı bir kez daha savaşın başını çekerken Nobel Barış Ödülü almış olan Obama yedi ayrı ülkeyi bombaladı. Aynı anda da hızla bozulmaya giden iklim konusunda da sessiz, sadasız ve aciz durumda. Yani dünya diyordu yapışık ikizler gibi iki krizle birden kuşatılmış durumda. Küresel ısınma ve küresel ısırma savaş hali. Gerçekten de o hali bizde şimdi... Uzatılmış bir bir haftalık tatilden döndükten sonra net olarak görebiliyoruz bir tarafta. Müthiş sel felaketleri başlamış durumda tekrar. Her tarafta kasırgalar, seller, yağmurlar ve daha bu bunun daha işin başında olduğumuzda söyleyebiliriz. Sonbaharın erken yağmurları bir yandan da muazzam saldırılar her tarafta bir de pozisyonlar protesto ve gösteri yürüyüşleri var. Belki bunlara ilaveten iyi haber olarak da şeyi ekleyebiliriz. Bu şarkıda da John, John Langford'un şarkısında da geçtiği gibi her tarafta pencerenin içine kadar kimseye hissettirmeden gözleyen o gözün bir ikinci oyun bozanı daha çıkmış oldu ortaya çıkıyor. Yani Edward Norton'a ek olarak gene N.S.A. denen bu büyük izleme şeyinden çok büyük bir güzel bir filmin şeyi yapıldı. İlk gösterimi yapıldı ve orada da konuşulan şu ki düpedüz bir ikinci önemli bir İfyaatçı bütün kepazelikleri ortaya koymaya başlamış. Bana sorarsanız Edward Snowden almadıydı zaten. Nobel Barış ödülünü gerçi Malalai adlı genç Pakistanlı kıza, Afgan mı? Afgan. Afgan kıza, Taliban'a karşı vurulduğu halde direnen eğitim hakkını savunan bir de Pakistan'dan önemli bir şeydi değil mi? Nobel ödülünü barış dünyan alan çocuk haklarını korumaya çalışan önemli bir kişiye verildi. Buna rağmen de Rus ordunun <gülüyor> belki de politik bazı korkulardan da kaygılardan dolayı almayan almadığını söyleyebiliriz. Çünkü yani. bütün dünyanın en önemli şeylerinden birini yaptı. Belki de bir yandan da iyi olmuştur Vatandaş olarak da haklarını. düşünebiliriz. Mesela ...Obama'ya verdikleri zaman... ...Nobel Barış Ödülünü... ardından 6 yılda 7 ülkeyi bombalamıştı... ...verdiği, attığı imzalarla beraber... E, ...belki ona yaramamıştı... ...sınavdana verilmemesini de belki... ...pozitif olarak da görebiliriz bu açıdan... ...değerlendirdiğimizde... ...evet yani yeni bir... ...filmden bahsetmiştik... Laura Poitras... ...yeni bir belgesel film... ...kendisi de çok büyük tacizlere maruz... ...bırakılmış bir gazeteci... ...Almanya'da yaşamak zorunda zaten... Laura Poitras'ın yeni belgesel filmi. E, zaten gazetecilerin... E, ...çoğumuzun e, tahmin ettiği, bildiği şeyi... ...bilgiyi doğrulamış film içinde geçen bir konuşmada. Glenn Greenwald'da... ...Edward Snowden'la konuşurken... senden başka birisi daha var... ...bize bilgi aktarıyor demiş. E, şimdilik açığa çıkmamış durumda. Citizen Four diye geçiyor. Yani... Vatandaş Dört, numara dört. Onun şeydeki Edward Snowden'ın adıymış Laura Poitras'ın filmi. Ee, Edward Snowden'ın zaten kullandığı ilk isim takma şey buymuş. New York Film Festivali'nde ayakta alkışlanarak büyük bir başarı kazanmış film. Onu da söyleyelim. Ve bir sahnede de ödüllü Pulitzer'da, ödülü de dahil birçok ödül alan Glenn Greenwald'ın Snodina ikinci bir kaynak daha olduğunu da doğruluyormuş, doğruladığını gösteriyormuş film içinde çok yüksek boyuttaki şeyleri sırları paylaştığını gösteriyormuş. Adı yani da öyle olduğundan olmasını istediğini söylemişti zaten. Filmde şöyle yapıyor, çok biraz şaşırıyormuş Snodin ve aman kimse duymasın diye not almaya başlıyormuş, yazıyla yazma bu konuları böyle. En güvenlisi. <gülüyor> en güvenli el yazmasıyla drone olabilir kapıda ve yeni açıklanan enesey yani Ulusal Güvenlik Örgütü'nün açıklamalarında öyle bir şemalar ortaya çıkıyor ki inanılmaz. Yani sen e, top secret'ın en gizli olduğunu zannediyordun değil mi bugüne kadar? Ben öyle zannediyordum. Yani şers. üzerindeki damgasıyla beraber kırmızı. <gülüyor> yani bir şey var confidential denen bölge var yani gizli, gizli evet. bir secret var daha gizli bir top secret var çok gizli, çok gizli. Evet. bir de onun üstü varmış çekirdek core, core secret diye. onu core secret. Evet, onu birkaç kişi görebiliyormuş yeryüzünde sadece başkan dahil mi? emin değilim <gülüyor> emin değilim ondan işte daha etrafla bakmam lazım <gülüyor> yani böyle bir yani şey Türkiye'de olsa böyle bir durum söz konusu olur mu paralel yapı haricinde tabi ki onu da söylemek lazım başkanı görmeyeceği bir şey cumhurbaşkanı görmeyeceği bir şey bilmiyorum, bilmiyorum sonuçta ihalelerden tutunda nerede hangi caminin okulun yapılacağına kadar bir çok şey görülebiliyor cumhurbaşkanı eski başbakanın gözünde ve önünde gelen belgelerde ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu e, öyle açık değilmiş. Evet şimdi bu gizli bilgilerin ortalıkta dolaşması epey durumu da değiştiriyor tahmin edebileceğimiz gibi. Biz tahmin ediyorduk ve söylemeye çalışıyorduk ama ne de olsa bizi dinleme, dinleyen de pek yoktu. Şimdi mesela bugün Hüseyin Özay'ın haberinde bu ihalelerle ilgili çok ilginç bir bağlantı var. Almanya gelecek sene, hatta gelecek sene bile değil, 2015'in başlarında Türkiye'ye teslim etmesi gereken altı denizaltının yapımına bile başlamamış. Toplam iki buçuk milyar avro tutarında bir silah bu. Ankara, Neden başlamamış? Parasını da almışlar. Parasını da, evet. Bir Almanlara çalışkan ülke deniliyordu. Ve dürüst değil mi? Evet. Ne biçim iş? Türkiye'de bu kapsamda iki buçuk milyar avro ihale bedelini taksit taksit 2011'den beri ödüyormuş. Bizim haberimiz yoktu bundan. Tamam. Ama önemli değil. İlkini de 2015'te teslim etmesi ama daha inşaatına bile başlanmamış. Gecikme üzerine yaptırım uygulayalım o zaman demişler fakat vazgeçilmiş. Neden? Neden? İşte haberin alt satır aralarında bu var. Almanya'nın elindeki dinleme kayıtları tapeler dolayısıyla deniz altındaki konusundaki gecikmeye ses çıkaramadığı iddiası varmış. Bir başka öyle tapelerle ilgili bir iddia daha var. Ama neden geciktiyi söylenmiyor değil mi? Söylenmiyor. Çünkü 2011'de ödenmeye başlamış bunun parası. 2011'den bu yana dinliyorlar mıydı acaba diye de sormak lazım. Sonuçta siz parasını verdiğiniz bir şey almak istersiniz değil mi? Yani ya da yapımını görmek istersiniz genellikle büyük emlak konutların emlakla alakalı şeyler yapıldığı zaman öyle satışa sunuluyor. Bakın başladık inşaata siz evet. parayı verin diye. Ama burada inşaata başlamışlar ama parayı da almışlarına rağmen inşaata başlamamışlar pardon. İlginç i̇nşaata bir haber. İnşaata başlamamış, evet. Ama böyle silahlarda olabiliyor demek ki. Elinizde bilgi belge olduğu zaman istediğiniz zaman çalışıp istediğiniz zaman çalışmamak gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Evet hiç yakıştıramadım bunu. Siz bir de Yunanlara sorun Almanların neye yakıştırdı, neden yakıştıramayacağım? Almanlardan bahsetmedim ki gizli dinleme yapan NSY'den bahsediyorum ve Alman istihbaratından. Onu yakıştıramadım. Yoksa gerisi helali hoş olsun. Ne yapalım aralarında? Anlaşırlar. anlaşsınlar Danimarka ile de bir takas krizinde de benzer bir şey olmuş. Danimarka, yani takas krizinde yani 180 Irakşam İslam Devleti Ya da İslam Devleti Örgütü arasında Takas edilen 49 rehine olayı var Daha doğrusu 46 Üçü de Iraklıymış Çünkü Suriyeliye'de Danimarkalı Bir saldırgan da var Demişler böyle de bir gene tapelerden Danimarkalı yazar Lars Hedegaard Bu tape nereden çıkmış peki O da belli değil Hiçbir şey belli değil zaten e, Hedegar'da suikaste yeltenen bir IŞİD'cinin serbest bırakıldığı iddiası Bir yazarı suikaste öldürmeye kalkmış Avrupa'yı karıştırmış bu iddia Danimarka hükümeti Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Dönmezi çağırıp bilgi istemiş Baya önemli bir haber Pek bir yerlerde rastlamıyoruz buna Çünkü ortalık toz dumandan zaten görünmüyor İlginç bir haber Zaten ilginç zamanlarda yaşıyoruz. İlenmesi tuttu. Evet. Saak hakikaten ilginç. Her i̇lginç şey. bir haber daha İngiliz Independent gazetesinden. İngiliz bu Independent gazetesi en son bu sosyal medyada da yeni bir kampanya başlamıştı. İşit milletanlarına bu radikal terör örgütü milletanlarının hesaplarının kapatılmasıyla ile alakalı. Örgüt üyeleri de bu sefer şirketin CEO'sunu tehdit etmeye başlamışlar. Ölümle tehdit etmeye başlamışlar. Eğer hesabımı kapatırsanız sizi öldürürüz diye. Böyle durumlarda söz konusuymuş. Yani tehditler her tarafta havalarda uçuşuyor. Uçuşuyor. Müthiş bir şey var. İlginç zamanlarda yaşama ilenmesi ilenci tuttu. Yaşıyoruz hakikaten. Yani de bir daha söyleyeyim istiyorsun değil mi? İdeogramları okuyabiliyor musun sen? Onları? Yeni başladım okumaya. Ningui Tai Ping Kuan Mo Zuo Luan Li Ren Anladın değil mi durumu? Yani hafif olarak anladım. Ee, Aksanın biraz bozuk ama daha yeni başladık Cince'ye. Nobel ödülleriyle konuşmaya devam edeceğiz aslında. Yarın Güven Güzeldere ile yaptığımız Açık Bilinç programında da gene Nobel ödüllerinden bahsedeceğiz. Çünkü Nobel ödüllerinde bu seferki e, sinir bilimine e, giden bazı ödüller vardı. E, buluşların Alzheimer gibi tüm gibi hastalıkların daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecek çalışmalara aktaran ve bu kanalize eden çalışmalara verildiğinden bahsediliyordu. 2014 Tıbbi Fizyoloji Nobel Ödülünü yarın Güven Güzel Dere ile de bu konu üzerinde konuşabilme fırsatı bulacağız. Evet. Aslında Nobel Ödüllerini bir başka açıdan da ilgilendiren bir bizi çok ilgilendiren bir yanı daha var. Nedir o? O da iklim değişikliği ile ilgili yani iklime iklim değişikliğine karşı teknolojik bakımdan bulunabilecek çarelerden bir tanesini bulanlar da ödül kazandılar. Enerji tasarrufu en önemli şey ya. Evet. O işte bu yeni LED ışıklarıyla küçük çapta bir hatta küçük mü değil mi bilmiyorum bir devrim yapmış olan insanlar var. Yani doğrusu o da çok önemli bir yer tutuyor. Yani devrimci denen iklim çözümünün buluşcuları ondan da bahsederiz. Üç Japon, nihayetinde üç bilim insanı, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura Nobel'i paylaşıyorlar. ...mavi ışık... ...yayan diyordu... ...LED... ...LED dedikleri şey... ...bu çok büyük bir... ...şimdi bütün bu şey... ...cep telefonları... ...akıllı telefonlarda ve... ...bilgisayar ekranlarını... ...aydınlatmanın yanı sıra... ...kirlenmiş suları... ...temizlemekte de kullanılıyormuş... ...bu ışık ilginç bir şekilde... Ve en önemlisi de bütün dünyaya beyaz ışık böyle son derece ucuza gelen ve etkili bir beyaz ışığı da getiriyorlar. Bu da ilginç. 1990'daki çalışmalar ilk yaratılmıştı. Evet. Bundan da bahsedebiliriz. Of, ara vermeden önce bir düzeltme yapayım. O, o, bu şekilde belki ara verme fırsatı bulalım. Ee, Pakistanlı aslında Malala Yusuf Say, demiştik. Evet. Afgan demiştik. Aynı zamanda e, Malala ile beraber ben Hindistanlı... Ben doğru biliyormuşum yani. Evet. Hindistanlı çocuk hakları aktivisti Kalişah Satyarati de aynı şekilde ödül alan diğer isim olmuştu. Nobel e, Barış Ödülü. Evet, yarım saati biraz aşırdık ama çok yoğun bir gündemi e, biraz mantıklıca bir şekilde aramızda konuşmaya çalıştığımız için bizi maruz e, mazur göreceğinizi e, umuyorum. Bu maruz kaldığımız korkuşlukları konuşmaya birazdan devam edeceğiz. Açık kaste. Must, Nusret Fatih Alihan ve arkadaşlarından dinlediğimiz bir parça Nusret Fatih Alihan. 1948'de bugün doğmuş Pencaplı bir Pakistanlı bir müzisyen. Kavvali denen müziğin, sufi müziğin öncülerinden... ...ve çok önemli çalışmaları olan... ...batıdaki müzisyenlerle de... ...çok önemli işbirlikleri yapmış... ...önemli bir müzisyen... ...ona da biz günaydın demiş olduk... ...kendisi 1997'de... ...oldukça genç bir yaşta... ...hayata veda etmişti... ...Nusret Fatih Alihan... ...ya da Nusret Fatah Alihan... ...ve bu çaldığımız versiyonu da parçanın must must versiyonu massive attack tarafından yapılmış bir yeniden mikslemeydi. Bence başarılı da bir çalışmaydı. Evet Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. Aşağı iniş slalomu bütün hızıyla devam ediyor. Tepe aşağı yuvarlanışını insanlığın ve canlılar aleminin izlemeye çalışıyoruz saat 7.45-46 hatta. Kategoriler haline vermek gerekirse iklim olayları var. Dünyanın dört bir tarafından ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çatışma durumları var. Savaş halinde olan neredeyse bütün ülkelerden bahsedebiliriz. Ya doğrudan savaş içerisindeler ya da kendi ülkeleri dışındaki yerleri bombardıman altına tutuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve en son bu kafileye Avustralya'da eklenmişti. Bir diğer taraftan patlamalar intihar bombacılarının yaptıkları katliamlar var ve onun dışında protesto gösterileri devam ediyor hem Türkiye'de hem de dünyada aynı zamanda e ebola durumu var ebola ile alakalı da ...mühim önemli haberler geliyor. Evet bir de iklim mücadelesine ilişkin önemli mesela Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere... ...bazı ülkelerde artık işçi sınıfının da örgütlenmiş işçi sınıfının sendikalarında... ...bu mücadele giderek daha yakından ve kuvvetli bir şekilde omuz verdiklerini gösteren haberler var. Artık vakit çok geç olmadan diye. Son anlar. Evet evet son anları yaşamaktayız şimdi tekrar dönelim öncelikle bu iklime bakalım bir. evet İtalya'nın kuzeyinde yer alan Cenova kentinin sel suları altında kaldığından bahsediliyordu geçtiğimiz hafta sonunda sel sularına kapılan 57 yaşındaki bir kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi vardı İtalya'dan bahsediyoruz Cenova'da 5 gündür aşırı yağışların etkili olduğu bir yer olarak söyleniyor Cenova Araçlar ve binalar ağır hasar görmüşler yetkililer afet alarmı vermekte geç kalışı yıllardır süren altyapı çalışmalarının tamamlanmaması halkı çileden çıkarmış e, protesto sesleri de yükseliyormuş Cenova yakınlarından. Neden peki altyapı çalışmaları tamamlanmıyormuş bu konuda bir bilgi verme haberin içinde rastlayamayız ama ben naçizane bir spekülasyonda bulunayım. Bütün o altyapı ile ilgilenecek kamu bakanlıkları, altyapı, bayındırlık bakanlıkları filan olduğu gibi özelleştirilerek şeylere devredilmiş olmasın sakın. Muhtemelen. Yani dünyanın her yerinde gördüğümüz şey o çürüyen köprüler, dökülen altyapılar. Çünkü çok daha ucuza işçi çalıştırarak özelleştirme suretiyle kamusal işlerin ihmal edildiği pek çok ülkede görüyor. Bunun üzerinde sık sık tekrar durma fırsatı bulacağız ama. İtalya Maliye Bakanı'nın geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı bir açıklama vardı. Tüm Avrupa ülkelerinde hem kamunun hem de özel sektörün altyapı yaptığı çalışmaların giderek düştüğünü söylüyordu o da aynı şekilde. Ee, bu konuyla alakalı daha artık özel sektörden de hayır gelmediğini anladıkları için Avrupa Birliği genelinde ortak harekete geçmek çağrısı yapılıyordu. Ee, bakalım neler olacak diye de göreceğiz yakın zaman içerisinde. Ama sadece İtalya'nın problemi değil... ...dünya üzerindeki birçok ülkenin problemi... ...biraz önce söylediğiniz durum galiba. Evet ve yani hiç öyle de şey değil. Aslında... ...yani kamunun... ...kendisi mahalle düzeyinde... ...ya da şehirlerdeki mahalleler... ...ya da köyler, kasabalar... ...düzeyinde halkın da... ...katılımıyla karar verilmiş... ...şekilde yapılabilse... ...gerek enerji işlerinde... ...alternatif enerjide hatta... Diyelim ki rüzgar türbinlerinde mesela neden insanlar gürültüden ve şeyinden bahsediyorlar manyetik bizi hastalandırır mı diye. Çünkü hiçbir şekilde halkla danışılmadan kamusal bir proje tepeden inme onların tepesine Köylerin indirildiği yandırın, için. Köylerin hemen yan tarafına evet. Yani onlarla onlara da bir bunun da gelir imkanı olduğunu yaratacak pek çok yolu olduğunda söyleseler ve söylense ve bu şekilde planlansa zaten kim kim itiraz edecek aman gürültüsü görü, manzarası da gözümü irkiltiyor diye işte neyse evet. Canaba'da sel felaketinin bu şekilde e, dört kez aynı felaketi yaşıyoruz 46 yıldır ben burada oturuyorum demiş mesela sakinlerinden biri bu dördüncü demiş kimse de bundan ders almıyor demiş aslında son Zaten e, muhtemelen 1980'lerin başında bu neoliberalizm dalgasının geldiğinden beri olması muhtemel. Onun içinde de dördüncü kez aynı velaketi ancak sonunda 30 senede yaşadığını söylememiz de muhtemel. Bir spekülasyon yapacağız. İstisna olursun. halinden çıkıyor. Mesela fotoğraflar bile artık istisna halinden çıkıyor. Sel suları ile beraber öbek öbek bilmek arabaların fotoğraflarını hatırlarsınız. Neredeyse Türkiye'de de, Hatay'da da geçtiğimiz aylarda böyle bir olay gerçekleştiği zaman bu böyle bir fotoğrafı görebilmek mümkün olmuştu. Şimdi Ceneva'da da aynı durum söz konusu. Okullar tatilmiş. Binalar ağır hasar görmüşler. Ağaçlar yerlerinden söküp atılmış. Dört aynı, kez aynı felaket evet. dediği gibi. Geçelim Çinabaları. oradan Avrupa'dan... E, ...Asya'ya geçelim. Güney Asya'ya. Ve Hudhud Kasırgası'na. Hindistan'da. Hindistan'da. bu e, Kasırga mı diyeceğiz? Hortum mu? Siklon mu? Ne dersek diyelim. Hepsi fırt olabilir. Hızının yüzde doksan kilometreye çıktığı söyleniyor. Daha fazla. Ben Daha de fazla? BBC'den evet. Sonradan ben de gördüm onu. 190'ın üzerine de çıkılmış... 205 kilometreye çıkmış ve Visak Hapatnam kentin üzerinden geçerken öyle ölçülmüş 205 kilometre saat. Anadolu Ajansı'nın geçtiği çok ufak bir haber bu. Ama 400 bin kişi, yaklaşık yarım milyon insan köylerinden tahliye edilmişler. Evet. Yarım milyon insan yahu. Aynen öyle ve BBC de biraz daha az vermiş onun daha muhafazakar. ama 350.000 bin insanı. ...tamamen tahliye edildi... ...çok yaygın bir... ...büyük bir maddi zarardan da bahsediyorlar... ...bunun bedeli de tabi... ...vergi verenlerin ve yoksulların... ...cebinden çıkması çok muhtemel... ...aynı şekilde... Yeni Başbakan Narendra Modi'nin işi de bu oldu galiba... ...en son kendisini şeyde görmüştük... Ke ...Keşmir'de görmüştük... ...büyük kasırga sonrasındaki yerleri teftiş ederken... ...kurtarma operasyonlarının... ...devam ettiğini söylüyordu... Aynen yine burada da e, Başbakan Narendra Modi, kasırgadan zarar gören tüm bölgelerde operasyonun, kurtarma operasyonunun devam ettiğini, gerekli yardımların gönderileceğini söylüyordu. Peki Andhra Pradesh Bakanı e, ne demiş biliyor musun? Hayır. E, henüz çok erken demiş, zarar ölçmek için çünkü daha yıkım devam ediyor. Fakat e, iletişimin ne kadarı çökmüş? Yüzde yetmişi. Hintistan'dan bahsediyoruz değil mi? Bir de? Evet, <gülüyor> iletişim. Dünyanın böyle kol sentrallerinin bulunduğu yer. Evet. Shining India rekbıyla, daha doğrusu sloganıyla reklamlarını seyretmiyor musun sen onu? Shining India, pırıl pırıl gökten şey gibi doğuyor, güneş gibi doğuyor. Neyse, şey demiş bakan da, evlerinizden çıkmayın. Biz insan ve materyal bulacağız ve size hemen ulaştıracağız demiş ama inanıyor bilmiyoruz. Ölen sayısı tam belli değil. Şimdilik 3 kişi en az deniyor ama daha artmasından tabii ki korkuluyor. Yıkılan duvarların ve düşen ağaçların, gökünden sökülerek düşen ağaçlardan bahsediliyor. Yalnız enteresan bir şey varmış Güneydoğu Hindistan'da bu ve çok önemli bir Donanma üssü de o şehirdeymiş. Hı? Şimdilik açıklamıyorlar. O açıklamıyor olabilirler. Yani ben şimdi işim çok kötü tarafından, spekülasyon tarafından bakmayayım. Ama daha da kötü olabilir diye bölgedeki büyük ulusal akarayolu da kapatılmış. En de ihtiyacı olmadığı zamanda Hindistan'da olsa gerek bu durum. Evet. Çünkü e, Pakistan'la aralarında husumet bulunduğu Keşmir yüzünden 12 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Şu anda. Evet, ona da ayrıca geçmeliyiz tabii. Yani Somali'de de bir sel felaketi olmuş. Mogadishu'da sel sularına kapılmış. Burada, buradan e, Afrika'ya geçtik şimdi. Asya'dan. Dünya turu atıyoruz. Seller, sel felaketleri ve fırtınalar üzerinden. Ama ülkenin güneyinde zaten mülteci kampında yaşıyor birçok insan. Bu mülteci kampında olan olmuş tabii ki en vulnerable denen, en kırılgan durumda zarar görmeye müsait olanlar da mülteciler, yoksullar elbette tabii. Daha sonbahar yağmurları yeni. Somali'nin çeşitli bölgelerini etkisi altına almaya başladı. Bu haberleri daha çok okuyacağım. 2012 senesinde de aynı durumu ortaya çıkmıştı. Büyük depremden, Pakistan'daki depremden kaçan ve çadırlarda, kamplarda yaşayan insanları bu sefer sel felaketi bulmuştu. Kaçabileceğiniz yer yok yani. Kaçıyorsunuz, afetlerden ya da savaşlardan kaçıyorsunuz, bu sefer iklimle alakalı tekrar başka baş, bela başınıza geliyor. Evet, Cenova'da üç, gün, üç yıl önce aynı bölgede ikisi çocuk yedi kişi ölmüştü. Eğer madem geriye dönüşler yapmak, flashback yapmak istiyorsan... ...Andhra Pradesh ve Orissa eyaletlerindeki felaketin şeyinde ise... ...Fail'in kasırgası nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetmişti. O da geçen sene Hudhud'dan önceki Fail'in faciasından bahsediyoruz... Ee, ve geçen ekimde de 500 bin kişinin tahliye edildiğini yerinden yurdundan onu da hatırlatalım yarım milyonun aşkın bir sayının failinde işte Orissa ve Andhra Pradesh'te gene aynı eyletlerdi. Somali'de de geçen sene 100 kişi ölmüştü sel felaketinde Portland'ta bu sefer. Evet. Bunlar birbirini sürekli olarak tek tekrar ediyor. Kral haline geliyor artık bu durumlar. Kesinlikle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de haber var. Öğle saatlerinde yağmaya başlayan gök gürültülü sağnak su baskınlarına neden olmuş Kıbrıs Postası'nın haberine göre. Fakat Allah'tan ölen yok. En çok yağmur Lefkoşa'ya düşmüş ama trafik bir süreliğine kapanmış. Ve su baskınları özellikle de Lefkoşa'da olmuş. Geçelim Adana'ya oradan Türkiye'ye geldik artık. Cana Haber Ajansı'nın söylediğine göre gün ortasında gece olmuş. Bu bir doğal olay olarak kabul ediliyor. Yağmur nedeniyle sokak lambalarını yakmak zorunda kalmış. Adanalılar neyse ki elektrik kesilmemiş. Yollarda gölde botlarla insanların teknelerle hareket ettiği bir yer haline almış. Suyu yara, yarmaya çalışan araçlar yol açmış. Fakat bir ölen... Olmamış. Bu da çok iyi. Bodrum'da... Ama şöyle bir durum var Adana'dan bahsetmişken. Adana'nın komşusu Hatay'da 15 gün önce meydana gelen bir büyük sel felaketi vardı. Orada da bir kişi kaybolmuştu sel sularında. Gülcü Bey'de Başaran isimli kadın. Onun da e, cansız bedeni bulunmuş 15 gün sonra mu? bulunmuş. Evet. Bulunmuş mu? Evet. Ha, onu takip etmeye çalışıyorduk. Çok korkunç. Oradan Bodrum'a geçelim. Güney'de ama batıya doğru... Fırtına denizdeki teknelere zor anlar yaşattı. Dört tekne batma tehlikesi geçirdi diyor. Bazı teknelerde Yunanistan'dan İstanköy'den Kos Adası'ndan Leros Adası'na geçmek isterken fırtına yakalanmışlar. Onlar da Akyarlar Limanı'na sığınmışlar. Ayrıca Dahça ve İstanköy Adası'nda bot seferlerinde güçlük yaşanmış. Bu daha yeni. Peki şeye bahsedersek bir de Düzce var. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağan sağanak yağmurların sonrasında gene aynı görüntü ortaya çıkmış. Ev ve işyerleri sular altında kalmış. Şehrin terminali de gene aynı şekilde zarar görmüş. E, ve orada da işte ulaşım aksıyor. Gene altyapı çalışmalarından bahsediliyor. E, bir haberde Amerika'ya geçelim oradan artık. Avrupa, Asya Orta Doğu turunu e, tamamlamak üzere büyük tur, iklim turu e, Kaliforniya'da e, çok o kadar büyük bir e, kuraklık olmuş ki e, hidroelektrik e, santrallerde de su kalmamış. Elektrik üretmeye de imkan kalmamış böylece. Kaliforniya'dan gelen son haber de bu. Onu da belirttikten sonra Amerika'ya geçtikten sonra Kuzey Kutbuna doğru gidelim. Kuzey Kutbu'ndan haberimiz de şu. Bir şey sorabilir miyim? O Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmişken fracking yapamayacaklar mı demek oluyor bu? Yani sonuçta barajlarda da su kalmadı. Taze iktid suyla beraber kayaları çatlatma devam edecek. Evet, edecek. İnsanlara su verilmemesi bile Elektrik de verilmesin. Elektrik de verilmemese de fracking çatlatma yöntemiyle tazikli sularla kayaların patlatılması devam edecek. Evet, bu böyle yeni icatlardan hep konuşuyoruz ya zaten. Böyle dikine iniyorsun, sonra da orada toprağın belli bir metresinden sonra yatay dönüyor böyle ve şey yapıyor. Çatlak kayaların arasından zart diye giriyor. Sonra hortumla onu da çekebiliyoruz diye. Hayır, önce tazikli su ve su ve ilaç bastırıyor. İlaç basıyorsa tarım da yapılamıyor. Evet oluyor. yapılamıyor. Fakat buna Naomi son kitabında hoş bir ad vermiş. Ee, i̇nsanları yatay olarak halletme yöntemi olarak da yeni bir cinsel birleşme yöntemi diyor. İlginç olabilir <gülüyor> evet. <gülüyor> yatay delme yöntemi diyor. Ee, bu arada da e, haber şu Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'dan Rekor bir şey gelmiş durumda. Buz büyümesi. Yine mi? Hemen sevinme. Yine mi? Hayır. Antarktika'da güney kutbunda. Ha, güney kutbundan bahsediyorsunuz. Kuzeyde, bu, geçen sefer kuzeyden bahsediyordunuz. Buzlar artmış. Bu iyi bir haber değil mi? Buzların artması mı? Evet. Kuzeyden gelen buzların güneyde artması iyi bir haber değil tabii ki. Yok bu güneyden gelen buzların artması durumu. Antarktika'da bu deniz buzları artmış. Ama hemen sevinme. Evet temkinli yaklaşıyorum şu anda. Evet çünkü yani Eylül ayında yeni bir yüksek rekora ulaşmış. Ama güney okyanusu da hala Southern Ocean dedikleri güney buz denizi de Isinmeye devam ediyor. Peki neden artmış buz? Çünkü karadaki buzlar çok inanılmaz ölçüde, bilim insanlarının şaşırtacak ölçüde azaldığı için artmış. Güneyin karasındaki buzlardan evet. bahsediyoruz. Yani or... kayıp denize gidiyorlar. Onun için buzlar. O, yani o zaman sizin şehir gümanınız da çöküyor. Tek kutuplu dünya. Yok o, o tek bir güney kutbu... ...henüz kalacak canım ben... Deniz ...2015 gelecek... Mi? ...yıldan bahsediyorum. Yani o, o, Wadams adlı profesör... ...buzul bilinci... ...özellikle de artık... ...buzlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cambridge Üniversitesi'nden şey dedi yani... ...2015... ...2016 yazı yani... ...gelecek yaz bile... ...kaybolabilir demişti iki sene önce... Bir uzaydan bir fotoğraf çekileceği ben hala bu adamıza inanıyorum bu evet, konuda. Yani tasalanmaya gerek var mı bilmiyorum. Sonuçta e, deniz seviyesindeki yükselişten bahsedecek e, çok e, haber çıkacak önümüzdeki yıllar içerisinde. Ama bir yandan da e, Çamlıca Camisi de yapımı devam ediyor. İstanbul'un en son sular altında kalacak bölgesi de bu şekilde yavaş yavaş oluşturulmaya başlandı. E, o müjdeyi vermişsen kapatılan polis okulunun yerine de alışveriş merkezi yapılacak artık müjde istiyoruz yani 17-25 Aralık tapelerinde Bilal Erdoğan'ın gizli ortak olduğu şirkete Bosfor şirketine satılıp otel ve alışveriş merkezi yapılacağı öne sürülen polis okulu et, le, le, etilerde artık kapatıldı şimdi AVM olacak, AVM olacak bol, ama bol alışveriş işte o, o noktada bir sıkıntı doğabilir çünkü yabancı kurumların vatandaşlarına AVM'ler gibi kalabalık yerlerden bir sürü uzak durmaları tavsiyelerinde bulunuluyordu geçtiğimiz günlerde aynı şekilde e, bu yaşanan protesto gösterileri ve çalışma durumları tehditler devam ederse bu alışveriş merkezlerine de başka şeyler yapabilme e, fırsatları da doğacaktır muhtemelen hükümet için. Ben anlamam açılacak AVM. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, merhaba Günaydın Ali Bey, merhaba Evet, bir hafta aradan sonra tamamen ortalık Neye dönmüş bilemiyorum yani cehennemle e, Nuh tufanı arasında kalmış bir durumda. Savaş rüzgarları her tarafta istiyor gösteriler de var. E, evet bir genel değerlendirme alalım. Yeni Türkiye'nin yargısı da tamam diyor bugünkü gazetelerden bazıları da. Bozdağ'da Türkiye'nin yargısı kazandı demiş. Hakimler Savrıdağ Yüksek Kurulu seçiminde istediğini almış hükümet. ...seferber oldu ve kaybederse de tanımayacağını açıkladığı seçimleri kazanmış durumda. Hükümet seçimlere girmiş meğerse yargı evet. seçimlerine. Evet enteresan bir durum var. Bu arada da Kobani eylemlerinde ölü sayısının toplam 41'e çıkmış olduğu haberi de var. Rojava'nın Kobani kantonuna saldırılarını protesto eden eylemlerde ölenlerin sayısı 41'e çıkmış. 29. günde işidin Kobani saldırılarını. Ne nasıl bir değerlendirme yapalım? Kimse sizi nasıl başlayacağını bilemiyor gerçekten. E, bu PKK konusunu çok uzun bir süreden beri e, dinleme getirmiştik e, ve hatta öneminin e, üzerinde dururken. Cumhurbaşkanlığından biri önemli neredeyse demiştik. Hani bu seçimleri iktidarın kazanmaması Türkiye'de hukuk ve adalet sisteminde bir kalite patlamasına yol açmayacak elbette. Ee, bir plasa yükselmesi e, yaşanmayacaktı. Türkiye'de e, bu alan, yargı alanı e, on yıllardır sorunlu bir e, alan ama son dönemde yaşadıklarımız yani ülkenin gidişatı üzerine gördüklerimiz, yaşadıklarımız yargı ayağında özellikle yüksek yargıda Erdoğan ekibinin son yıllarda şekillendirmeye çalıştığı Türkiye ki temelde hukuksuzluğu veri alan ve hukukun hakları sınırlandırmasına dayanan bir Yeni rejiminde e, önemli bir e, engel e, daha onlar tarafından e, kazanılmış, aşılmış oldu. Çünkü ESK gerçekten e, yargıyı e, artık yani bir kolluk gücü gibi e, hükümetin e, bağlı olarak düşünebiliriz. Çünkü burasının ele geçirilmesi çok önemli bir e, nevziği. E, tamamen at oynatacağı bir alan halinde e, yani yasama, yürütme ve yargıda zaten yasama ve yürütme ve, e, ve kuvvetlerin birliği sağlanmış oldu. İstediği de buydu. Yani şu anda zaman içerisinde e, Yüksek yargıda, Yargıtay ve Danıştay kompozisyonunu e, değiştirebilmek için gayretlerde bulunacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonu Değişilmek için gayretlerde bulunacaktır. Ve EZK'nın kazanılması temelde bu kompozisyonu e, halletmek için inanılmaz imkanlar e, vermektedir. Tabii ki en önemlisi e, devam etmekte olan ve hükümet ve Erdoğan ve bakanları üzerindeki e, yargılamalar e, yargılamalar e, akameti uygun o, o uğrayan soruşturmaların e, e, zaten bir tanesi biliyorsunuz 25 Aralık'ta takipsizlik kararı çıkmıştı. 17 Aralık e, münafız delilleriyle e, duruyor ortada. Bundan sonraki operasyon yani Türkiye açısından tablo daha da karanlık bir hala gelecektir. E, nitekim yani Kazanmasalardı da getirecekleri önümüzdeki dönemde çıkacak yasalarda Türkiye'yi e, daha da otoriter, e, daha otokrat, daha faşist uygulamaların içine gireceğini e, zaten bizzatı kendileri de söylüyor. Bu anlamda herhalde bu 29 Ekim e, Cumhurbaşkanlığı sarayının da açılmasıyla birlikte Türkiye tarihinde Önemli bir şey duruma işaret etmektedir. Bu da önümüzdeki sürecin daha sertleşeceğini, otoriterleşeceğini ve tek adam yolunda ve Erdoğan yönetiminin önemli bir eşiği geçtiğini düşünebiliriz. Bu nedenleri işte verilen rüşvetler onlara da girmiyor ama Türk yargısı bundan da öyle bir kolluk gücü ürünün de uygulamalar içerisinde olacaktır. Bakın bu iki grup yani iki dini referanslarla dindar grubun yani diye adlandırılan Gülen Cemaati ve milli görüşçü Erdoğan gömleğini değiştiren <gülüyor> milli görüşler uzun yıllardır bu alanda hem emniyet hem de yargı alanında Büyük ittifak halindeydiler. Bu ittifak 2010 referandumundaki 2010 referandumunun temel çıkış nedeni hatırlayın. O zaman askeri vesayetin denetiminde olan e, yargının e, demokratikleşmesi üzerine bir referandum Temel çıkış şeyi SKK'nın e, uygulamalarıydı. Onun üzerine kısmı anayasa değişikliklerinin gidilmesinin temel sebebi SKK'dır. Yani ve, karar, vesayet rejimiyle ilgili bir durumdu diyorsunuz. Evet. Yani o zaman S.K. vesayet rejimli ne uygun bir tutum izliyordu ve belli yargılamaların engellenmesini ne yol açıyordu. O da özellikle darbeler, askeri bildiriler, muhtıralar vesaire. Yani o alanda her gene kon gibi benzeri örgütlenmelerin yapıların deşifre edilmesini e, önler bir yapıdaydı ve bu çatışma işte e, ulusal düz <gülüyor> cumhuriyetçi yamalist e, gruplarla e, muhafazakar gruplar arasında ceryan etti. Sonra muhafazakarlar e, bu e, alanda 2010 seçimlerinden sonra bir ittifak kurdular ve zaten e, devam eden ittifakı HTHK'nın yeni oluşunu. Ee, ve bu da e, 17 Aralık 2013 tarihindeki yolsuzluk soruşturması. Onun öncesinde mis krizi e, ve bunun gibi takım e, çatışmaları kendini göstermesiyle birlikte en büyük kopuş 17 ve 25 Aralık tarihleriyle oldu. Ve bu 17 ve 25 Aralık tarihlerinde yaşanan e, soruşturma süreci... Ee, bir anda bu büyük meydan savaşını ve paralel devlet suçlamalarıydı. Şimdi de e, yani iç güvenliği tehdit eden bir gruba indirgeniyor. Ve Dün, bunun üzerinden diyorsunuz e, ama devam. Evet diyorsunuz ama e, yanılıyorsunuz Ali Bey. Bunu söylemek zorundayım. Bugünkü akşam gazetesine bakıyoruz. Yargı vesayet zincirini kırdı manşetini atmış evet. dokuz sütuna. Ee, ve e, Hakimler Savcılığa Yüksek Kurulu seçimiyle bir vesayet dönemi daha kapandı e, demiş e, ayrıca paralel konusunda da yanıldığınızı söylememe izin verin Geniş Afak gazetesi de paraleli HSK darbesi diyor paralel yapı tehdit ve şantaja rağmen Hakimler Savcılığa Yüksek Kurulu seçiminden büyük yenilgiyle çıktı diyor ve nitekim Sabah gazetesi de nihai darbeyi vurmuş. Kudügras dedikleri hakimler savcılar yüksek kurulu seçiminde paralel çöktü diyor. Büyük hezimet yaşadı. HSEYK'yı ele geçirmeyi planlayan paralelciler yargının bağımsızlığını savunan yargıda birlik adayları zafer kazandı diyor. Yani sizin değerlendirmenize tam zıt paralel değerlendirmeler var bu Mesela 3 gazetede sabahta, akşamda ve yeni şafakta. Bestar'da yargı şantajı yendi diyor. En önemlisi de belki. Yani her türlü şantaj ve pumpası yaşam biçimi olarak benimseyen paralel yapıya karşı verdiği zorlu mücadeleyi net bir sonuçla kazandı. Ve sonuç 7-0 diyor. Yargıda birlik platformu 7, adli yargı seçimlerinde 7-0 galip demiş bir futbol ha. maçı gibi okumuş. Ne diyorsunuz? Şimdi bunların e, hepsi e, İran'ın e, kara parasını atlayan 87 milyar avro bu danamelerde yer alan e, ve bu aklıma karşılığında rüşvet alan bakan ve bakan çocuklarını e, ve rüşvet miktarı e, nerede? 70 70 milyon dolarlık rüşveti olan bakan çocuklarını, bakanları, itibaren bakanları, ayakkabı kutusundaki 4,5 milyon doları saklayan yani banka genel müdürünü, başbakanın internete dışen tapeleri, 1 milyar avroyu paylaştırma tarihi sıfırlama talih vardı. ortadan kaldırmıyor. Tezlekiler her ne kadar rengi, hatırlayın, ee, işte artı şey olsadan kaldımıyor işte bu dediğiniz 4-5 tane gaze geçmiş sadece Bunlar nasıl sahip değiştirdi O da fezlekelerde bulunuyor 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde 600 milyon 600 700 milyon dolar e iş adamlarından para toplandığı bunlar e delil olarak duruyor. Ama bundan bu medyanın, bu saydığınız medya bu şekilde oluşturuldu. Hatta kamu bankaların kredileri ki o kredileri ödeyemiyorlar şimdi. O kredileri ödemek için yine aynı bankalardan borç alarak taksitlerini kapatma yolunu seçtiler geçenler. Daha ondan sonra neler yaşadık bu inanılmaz rüşvet girdabı her şey ortaya döpüldükten sonra işte ee, hemen e, emniyete e, el atıldı. Bu HSK artık bu sürecin polislerin savcılığa sürgüne edildi. Ondan sonra e, soruşturma savcıları değiştirildi. Hatırlayın adli kolluk yönetmeliği değiştirdi. Bu Danıştay'dan döndü. Sonra bu TİB'in Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlanmasına kadar olan süreç yaşandı. Ondan sonra fişlemeler başladı. Telefonlar, tehditler vesaire müdahaleler. Ondan sonra Adalet Bakanı yani günlük gibi savcıları arayıp yönlendirdi. Sonra deliller imha edildi. Ve daha sonra bu dosyaların HESK'ye müdahale edildiği HESK atamaları yapıldı. Sonra Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Sonra neler oldu... İnternet sansürleri, YouTube'lar, Twitter'lar, e, interneti yasaklama yetkisi e, neydi Türkiye'ye in, TİB'e verildi. Ve, vesaire vesaire inanılmaz artı takipsizlikler çıktı. O Hatırlayın e, sadece işte 25 Aralık değil e, TOKİ davası vardı. Tabii iş adamları ona takipsizlik çıktı bunlar. Bir takım Fevzekiler temizlendi. Gelmedi aylar boyunca. 30'a yakın kresör 15'e düşürüldü. Şu anda hali, şu anda hali hazırdı. Işte listesi düzenlenmedi. Geri gitti, geri geldi. AKP katılmadı. Ondan sonra yeni mahkemeler kuruldu. Ama bu yargı değil ki. Yasamadan bahsediyorsunuz siz. Bir de yürütmeden <gülüyor> yargı ayrı bir şey. Yargı üzerinde tepinildi. Bu artık son e, nokta e, HZK seçimleri ile e, gerçekten e, bu karanlık koridorun daha da hani, koyulaştığı bir süreç işaret ediyor. E, Çünkü e, HZK ile hükümet Elde etmiş evet hükümetin ve... istediği oldu diyor. Size şimdi biraz da yanlışlarınızı <gülüyor> düzeltme fırsatı Düzeltim vereyim. Lazım. Hürriyet gazetesi hükümetin istediği oldu Aha. demiş. 14.000'e yakın hakim ve savcının sandığa gittiği ve 10 yeni üye seçildiği HSEYK'ya hükümetin desteklediği yargıda birlik platformunun listesinden 8 cemaate yakın 2 ismin seçimi kazandığını söylüyor Hürriyet taraf gazetesi yeni Türkiye'nin yargısı da tamam demiş e, aylardır seferber oldu kaybederse tanımayacağını açıkladı Hakim Yasalcay Yüksek Kurulu seçiminde istediğini aldı hükümet diyor Bozdağ'da Türkiye'nin yargısı kazandı demiş zaten e, Cumhuriyet gazetesi de yargı da AKP'ye bağlandı diye sürmanşetten vermiş Yoğun baskı kuran ve vaatlerde bulunan hükümet HSEK seçimlerinde istediğini aldı diyor. Yargıda Birlik fotoğrafı. Ee, ve şeyde, Zaman gazetesi de Hakimler savcılar Yüksek Kurulu seçimlerini hükümetin desteklediği e, adaylar kazandı diyor. Yargı Birliği platformu adayları kazandı diyor. Evet, durum iç açıcı değil yani medya açısından yasama yürütme ve yargı açısından da 4. Kuvvet diye adlandırılan, er diye adlandırılan medya açısından da parlak gözükmüyor yani. Evet durum e, bu anlamda bahim yani bu seçimlerin önemi nedenle çok diye yani yoksa Türkiye'de yargı her zaman e, sorunlu ve e, demokratik bir e, bu yapıda uygun olmadı. Yani biz 12 Eylül'lerde Anayasa Mahkemesi'nin kapatılıp o Anayasa Mahkemesi üyelerinin evrenin elini sıktığını binanın ve maaşlarını almaya devam ettiğini bilir. Sonra da sorunlu bir yargı sistemimiz her daim vardı ama bugün artık bu yargı Erdoğan'a bağlandı diyebiliriz. Ve bundan sonra yargıda hükümete dur diyebilecek yanlışlarını durabilecek alan daralıyor ee, ve Türkiye zaten kendisi de Erdoğan birkaç gün önce e, daha sert önlemlerin e, geleceğini belirterek önümüzdeki döneme işaret etti ve e, nitekim bu fezlekelerle ilgili de herhalde yani kaç ay içerisinde ya bu fezlekeler e, yani anayasa mahkemesine gücü divana gitmesi lazım. Ama şu anda raporunu e, ne durumda ondan da bilmiyoruz. Çünkü bu fezlekelerin bulunduğu odaya girmek bile bir problem. Oradan kopya bile alamıyorsunuz. Gün çıkmıyor. Sadece giren çıkanların, o milletvekillerine milletvekillerinin, komisyon ünlü milletvekillerinin şartı var. E, anlattıklarını gördüğümüzde e, arındırılmış, azaltılmış dosyaların bile ne kadar... E, Büyük bir felakete, yolsuzluk felaketine, rüşvet felaketine işaret ettiğini açısından onların anlatımları yeterli Ya bu e, açıkçası e, Türkiye demokrasisi e, gittik e, hak ve özgürlükler kapsamında daralıyor. Evet. E, yani muhtemelen bu ilerleme, son ilerleme raporu da bu arada güme gitti. Yani e, Avrupa Birliği'nin ile ilgili... Her yıl yayınlanan ilerleme raporu zaten e, eskiye göre hiç ciddiye alınmayan e, bir e, pozisyonda Türk e, Devleti Merkezi ve Havuz Meclisi tarafından e, Türkiye geriliyor. Evet. Özgürlükler evet Ali Bey e, şey yakın gelecekte ne olur? Tam olarak e, çok görünür değil ama bazı emareler de belirdiğinden bahsedebilir miyiz? Bilmiyorum. Mesela geçtiğimiz hafta sonu Yapılan bir açıklama vardı başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu silahlı saldırıyla yaralanan Bingöl Emniyet Müdürünü hastanede ziyarete gitmişti ve bu saldırı sonrasında ölen asker güvenlik görevlileri de vardı polisler de vardı. Oradaki açıklamasında Davutoğlu şey demişti olayın olduğu andan itibaren gerekli talimatlar verildi ve teröristler 1-2 saat içerisinde cezalandırıldılar demişti. Böyle bir durum söz konusu. Yani bu cezalandırma işlemi nasıl oluyor? Yani nasıl bir e, sistemden bahsediyoruz? Yani i̇şte yargının ve hukukun işlemediği bir sistemde bu iş olur. Yani geçmişte e, Güney Doğuda Doğuda e, komutanların açıklamalarına yansımıştır. Hemen e, önlemimize alırız bir hakim ve savcı geldiğinde evine bomba attırırım diyordu. Ee, ve de o da kendisinin e, nasıl davranması gerektiğini bu şekilde e, öğrenirdi. Yani hukuksuzluğu da de, e, Tekim yani bakın son olaylar Kobane'de bir Hizbullah faktörü çıktı. Şimdi bu eskiden 90'lı yıllarda devletin geliştirdiği bir Hizbullah örgütü tanık olduk. Ve gözden kaçıyor ama onu hatırlatayım bu yılın başında Hizbullah'ın Tüm askeri ve şey liderleri tahliye oldu bu ülkede. Neyle tahliye oldu? Hatırlayın. Konuştuk bunları. Ee, tutukluluk süresiyle ilgili şey nedeniyle e, bir yasa çıktı hatırlarsınız. Ee, e, Alpı İthakları Mahkemesi e, ve Anayasa Mahkemesi o şeyi uyguladı. E, tutukluluğun 10 yılda bitirlemeyen davalar vardı. O tutukluluk devam ediyorsa davalar bitmemesine karşın Bunlar verindi ve bu adamlar 200 tane insanı öldüren insanlardı ve bunlar şartlı tahliye oldu. Evet Gonca. Ama gördük G... ki bir ay sonra adamlar İran'da. andı. Gonca Kurish cinayetini de evet. çok hatırlıyorum yani çok ağır işkenceler sonucunda öldürülen bir e, evet. radyocu galiba kadın ne şeydi <gülüyor> önemli şimdi e, Hizbullah'tan da yeni bir tehdit gelmiş zaten. Konbanı ona geçmeden önce yalnız bir şey geri dönmek istiyorum izin verirseniz. Bu Davutoğlu'nun onları iki saat içinde cezalandırdık sözünün tarihe geçecek önemli olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani uzun yıllarını hukuk uluslararası ve ulusal hukukun anayasal hukukun idare hukukunun incelemesine de epey yer vermiş biri olarak bunun hukuk devletine hukukun üstünlüğü ülkesine daha aykırı bir demek duymadığımı evet. da söylemek istiyorum yani bildiğim Aydın Engin de belirtmişti bunu Cumhuriyet'teki yazı, yazısında yani devletin e, yargı organının işidir cezalandırmak eğer yürütme organı cezalandırmaya başlarsa hele bir başbakan cezalandırdık diye konuşursa bu hukuk devletinin tamamen sona erdiği anlamına gelir diye düşünüyorum. Üstelik de kendisinin bir ne profesörü bilmiyorum siyaset bilimi galiba ama yani akademik hayatın en üst düzeyine kadar yükselmiş ve sayısız öğrenciyi yetiştiren ve hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin, uluslararası ilişkilerin dayandığı temelleri, normları izah eden bir akademisyenin bu şekilde konuşuyor olması çok ürküntü verici doğrusu. Yani 1946'da bu yana darbelerle birlikte ama bir demokratik sistem içerisinde olduğumuzu, İzlediğiniz ile 70'iyle ve sonuçta bir başbakan bu lafı edebiliyor. Bir çete reisi ancak bunu söyleyebilir, cezalandırdık. Bu ilk defa evet. duyuyorum. Yani buna o zaman herhangi bir hükümet istediği gibi, istediği evet. olayda istediği kişileri cezalandırabilecek yetkiye sahip olduğunu düşünüyor. Ve daha da kötüsü işin bunu elde ediyor demektir. Hizbullah'tan da benzeri bir tehdit gelmiş zaten. Yani bir ikinci e, açıklamada çok vahim olan daha olayların ilk gününde e, biz e, tatildeyken bayram içinde gelen bir açıklamaydı. Efkan Ala'dan İçişleri Bakanı bizzat misliyle karşılık verilecektir diye bunu da hükümet misliyle karşılık vereceğini yani Hamurabi kanunlarını falan Babil'i hatırlatacak bir şey bu tarih öncesi e, durumları. Ve Hizbullah'tan da şimdi Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırılara misliyle karşılık verilecek diye Efkan Ala'yı da yankılayan bir açıklama vardı. Bu da e, Hüdapar, e, yani Kobane'ye yönelik IŞİD saldırılarıyla ilgili protesto gösterilerine ilişkin bir açıklama yapmış yazılı Hizbullah. Hüdapar'ın İslami kimliğinden dolayı hedef alındığını açıklamış. Ve karşılıklı çatışma değil tek taraflı bir saldırıydı kendimizi savunduk diyor. Toplum zihninde yanlış bir algı oluşturulmaya çalıştı. Bu bir savaş ilanıdır diyor. Buna seyirci kalamayacağız diyor. Ve İslami duyarlılık sahibi Müslüman kardeşlerimizin gösterdiği müsbet tepki ve duyarlılıktan dolayı Allah razı olsun diyor. Ve bugüne kadar yapılan saldırılara karşılık verildiği gibi... Bundan sonra da yapılacak saldırılara en azından misliyle karşılık verileceği bilinmelidir gibi e, gerek Türkçe gerekse de mantık açısından da insanı biraz zorlayan en az misliyle karşılık nasıl verileceğini bilemiyorum ama çok e, ürkütücü davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir diye bitiyor. İşte bu 200. Rekün cinayetten sorulmuş 8-10 kişi, İzzullah reis dedi bugünkü yargı sistemi tarafından serbest bırakıldı ve bunlar yurt dışına çıkışa sözde imza atmaları her gün gerekirken bunlar sodu yurt dışında rahatlıkla alabildiler. Neredeler şimdi? İran'da olduklarına dair şey bildik ama tabii yani bugün Son günlerde yaşadığımız olaylar bize yani Hizbullah e, yani Kürtleri bölmek için değişik şeyler uygulandı. E, özellikle dindar e, Kürtler e, içinden bir Hizbullah e, meselesinin çıktığını biz e, bütün 90'lı 2000'li yıllar boyunca işte Cem sever'in yeşil faktörü, yeşil e, diye bir e, olgu vardı bu Hizbullah'la bağlantılı. İtirakçıların anlattıklarında biz bir kurduğu anlatıldı. Sonra çok ileri gidildiğinde müdahale edildi ve bu insanların inanılmaz yani işkence benzeri e, öldürme sektikleri hakimdi. Yani öldürdükleri insanları Ama, evin tabanına gömdük dedi ah İstanbul'da ortaydı. Evet, onun üzerinde yaşıyorlardı. Evet tabii. Bu adamlar terlik bu iktidar döneminin bu senenin başında. Yani bu işlerin e, e, içinde deneyimli Hizbullah insanların olmadığını e, düşünmek tahtirlik olur. Belki yeşil bile, yani hala yeşil diye bir e, e, e, efsane üzerinde yıllarımız geçti. Ve biz bu e, olayın gerçeğini bilmiyoruz. Yani belli ki e, iyi bir tasarım var e, bu olan olaylarda. Yani Kutaman Kobane e, ile ilgili protestoların e, olm olmaması düşünülemezdi. Ama bu iş çok iyi ee, belli ki geçmişin teknolojisinden, e, jitemlerden e, ve yeşillerden, işte İzgullah'ın şeylerinden iyi e, yararlanılmış. Türkiye'de bir takım alanlar, bir takım gruplar, bir takım e, resmi ve resmi olmayan şeyler ve bu çok ciddi e, önümüzdeki döneme ee, bir anda nereye ulaşabileceğini ve bu açıklamalar söylediğiniz açıklamalar işaret ediyor. Yani e, her adam bağlamda çok tehlikeli bir döneme giriyoruz. Ee, Türkiye hem bu yani ben başından bir çözüm sürecinde ihtiyatlı e, yaklaşanlar dedim. Yani Roboski Aydınlanma da çözüm sürecine adım atılması e, içimde şüphe bedelidir. Her zaman e, ve güven yani sağcı olan, olamayan bir yapıyla Erdoğan'la karşı karşıyayız. Yani 12 yılı yakinen izlemeye çalıştık, programlar yaptık, her şeyi buradaki gelgitleri biliyoruz. Dolayısıyla yani Suriye meselesindeki bataklığa nasıl bakıldığı ortada aşikar ve bütün bu olan gelişmeler ancak otoriterlikle ve bunların gizlenmesi de ordudan kaldırabilecek bir hükümet şimdi Haziran'da yapılacak 2015 seçimleri için yargıyla e, önümle ölçüde artık e, denetimi altında aldığı ve tek bir kuvvetle e, buna e, saldıracak yani muhtemelen yani artan otoriterlik e, şeyiyle biz bu seçimlerde yani ilan edilmemiş skandinsiz skandinsizlerle e, e, bir seçime girebiliriz. Yani olağanüstü hal içinde seçimde yani, gidecek ihtimali var evet, diyorsunuz. Buna tabii ona seçim ya da demokrasi denebilir mi? Onu da ayrıca. Buna zaten tek da... kişilik demokrasi gibi e, laf e, tanımlar geliyor. Yani Erdoğan'dan e, başka kimsenin inanmadığı demokrasi. Yani bu gidişat e, Türkiye. Zaten Türkiye dünyadan gittikçe e, kopan bir ülke konumunda, bölgede durumu kötü. Yani her şeyi gelerek ve şiddetle giderek çözme eğiliminde bir yönetim Türkiye'yi hem koparttı hem de bir iç çatışmanın işine getirdi. Bu eylemlerle ilgili olarak peki kim suçlu? Cevap herkes. Yani bunu ha. açıkça söyledi zaten Erdoğan. HDP, PKK CHP, Gülen Cemaati ve Esad Beşar Esed Eser. yani Demirtaş'a da siyasetçi kılığındaki korkak diyerek hitap etmiş ama esas olarak herkes suçlu böylece hepsi, bunların hepsi de vatan haini şeklindeki bir konuşma tarzı da benim sendi bazı yazarlar da Yeni Şafak'tan filan Türk medyasının jünyen esenjileri de ağır bedel ödeyecekler. Hepsi vatan haini diyor vesaire vesaire. Böyle bir gidişat... Bu genişleyecek. E, yani e, bu seçimleri, öndeki seçimler e, zaten her gün anayasa suçu işleyen bir e, bir bu evet. Yani e, bu net bir şey. Ortada yani İP'den eee çıktı, e, OK'dan çıktı. İP ya o ok kırılacak ya yer hastaleyacak evet. ya da o ok kırılacak yani bu bu bir dişat normal bir durum normal şartlar içinde yaşamıyoruz evet yani olduğu halim göster hayır burası Türk burası anormal bir ülke haline geldi e, 2010 ortadan kalktı. Kalkıyor günler gire. Onlardan bir tanesi HSK işte. Ve bu ülkede demokrasi dışı bir yönetime doğru hızla ilerliyoruz. Evet. Hazan Cemal de oldukça karamsar bir yazı kalemi almış. Yeni genel durumla ilgili olarak Diyarbakır izlenimlerini de içine kattı. Ama süremiz bitti. Ondan sonra sizden sonra belki ona da kısaca değinme fırsatı bulabiliriz. Hiç olmadı ama yani böyle Evet. Maalesef öyle Peki çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşuma güzel. yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gaste. Oh, uh oh, -huh. Evet Astor Piazzolla ile Jerry Mulligan'ın birlikte yarattıkları son derece hoş bir caz parçası dinledik gayet yaratıcıydı Astor Piazzolla'nın Pardon, Jerry Mulligan'ın... E, ...doğum günü aslında... ...daha doğrusu ölüm yıl dönümü... ...özür dilerim. 1996'da... ...hayata veda etmiş... E, ...Jerry Mulligan... Gerald Joseph Mulligan... ...caz saksafoncusu... ...aranjör... ...aynı zamanda klarnet de çalıyor... ...pek çok... ...alanda da besteleri var... ...ve... E, ...yani... Cool Jazz döneminin önemli isimlerinden biri ama aynı zamanda işte Ajantin müziğinin önemli neo yenileştirilmiş tangoyu da çok önemli bir şekilde besteleyen ve icra eden Astor Fiat ile çalışmaları da böyle çok başarılı sonuçlar veriyor bana göre. Air de, Aire de Buenos Aires adını taşıyordu. Buenos Aires havası. Adını taşıyan bir parçaydı bu aldığımız. Evet devam edelim şimdi. Günün gündemini takip etmeye. Şimdi e, şeylerden bahsedelim. Biraz, Çatışma durumlarından. Evet. Bütün dünyanın dört bir tarafında. Galiba bütün dünyanın da aynı şekilde söylenebileceği gibi e, gözü Kobani saldırılarında. 28. gününe girdi Kobani saldırısı. İşit'in e, gerçekleştirdiği. Kobani 29 diyebiliriz. Evet 29 bugün itibariyle 29 doğru. Ee, koalisyon güçlerine ait uçaklar da dün sabah Kobani'deki IŞİD'e ait noktaları vurmuştu. Bu saldırıların da e, devam ettiği aynı şekilde söyleniyor. Birçok mevzesi vurulmuş IŞİD'in. Evet ama karışık haberler de geliyor. Onu da belirtmemiz lazım. Yani çok zor yorumlaması. Yani e, mesela bugünkü hürriyetin manşetinde IŞİD dondu kaldı diyor. Muazzam bir yükselen bir duman bulutunun fotoğrafı var. Selçuk Şamiloğlu'nun sınırdaki muhabirimiz o anı yazdı dedikleri. Amerikan uçakları sabah 8.30'da Kobani'ye öyle büyük bir bomba bıraktı ki sınırın bu tarafında biz sarsıldık. IŞİD'in de silahları sustu diyor. Şimdi bunu böyle de gözlemler var. Ama şöyle bir durum da var. Artık şehir savaşına girildi Kobani'de ve cephe e, Mitat Sancar'la da konuştuğumuz gibi artık karşılıklı olarak birbirlerine ateş edilen siper savaşından ziyade bir şehir savaşına girmiş durumda. Evet. Şehir savaşına dönüşmüş durumda. Bununla alakalı böyle bombardımanlar gerçekleştirildiği zamanda e, çeşitli kazalar da ortaya çıkabiliyor. Mesela Zaman Gazetesi'nden bir haber var bu işi de karşı savaşan e, YPG milisleri yanlışlıkla Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki bu uluslararası koalisyon uçaklarına hedef olduğundan bahsediliyor bu haberin içerisinde aniden bastıran kum fırtınası da varmış aynı zamanda bölgede görüş mesafesi 100 metreye kadar düşmüş savaş uçakları da işit yerine YPG mevzilerini vurmuş bilanço açıklanmamış. Evet ama. küresel ısınma ve küresel ısırma bir arada. Tam bunun evet. görüntüsü işte kum fırtınasıyla toz fırtınasıyla beraber uçaklarda IŞİD diye YPG'yi vurdu haberi var. Zaten kent savaşı içerisinde böyle bir bombardımanın mümkün olabileceği de pek akıl kârı değil gibi. duruyor. %30'unun da... ele geçirildiğinden bahseden PYD açıklamaları vardı. IŞİD'in %30'unu ele geçirdiğinden bahsediyordu Kobani'nin. Evet tam öyle hem de aksi de e, söz konusu oluyor. Mesela e, şeyden de bahsedecek olursak e, Irak ordusu IŞİD'i Tavi'den temizledi diye bir haber de var. Ordu güçlerinin Enbar ilinin Tavi bölgesinde kontrolü sağladığı açıklandı diyor. Böyle bir Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu. Fakat aynı zamanda Irak'ta e, KYB binasında bombalı saldırıdan bahsediyor. 70 ölü var. Yani Diyala eyaletine bağlı, vilayetine bağlı Karatepe ilçesinde Kürdistan Yurtseverler Birliği, KYB ve emniyet binasında düzenlenen bombalı saldırıda 70 kişinin hayatını kaybettiği en az belirtiliyor. Korkunç bir şey. 3 bombacısı var. Bunlardan biri Alman, biri Suudi, biri de Türkmüş. Şiddin Gönder yaptığı açıklamaya göre. Bu CNN'de var. KAB'ye yapılan. Evet, bu Ambar da, ve Diyalovi aletlerinde düzenlenen internet saldırısı. Bu da çok bu. önemli çünkü e, Bağdat'ta 4 farklı noktaya bombalı saldırılar düzenlenmiş. 45 ölü 100 yaralı olmuştu dün akşam saatlerindeki bir haberdi bu. Arkasından da 70 ölü yani sadece 115 ölü bir gün içinde Irak'tan gelen iki gün içinde diyelim hafta sonunda gelen ve bu önemli çünkü Kürt, Irak'taki Kürtlere peşmergelerin hakim olduğu Erbil civarında yani Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin şeye bağlı değil mi o Mesut Barzani'ye evet. bağlı. Şimdi Neçirvan Barzani de diyor ki Kobani'ye silah gönderiyoruz. Gönderdik demiş, peşmerge göndermemiz imkansız diye bir açıklama yapmış. T24'ten alıyoruz bu da yeni tarihli bir şey. Ve IŞİD kuşatmasındaki Rojava'nın Kobani bölgesi konusunda duyarsız değiliz. Silah ve cephane yardımı yaptık diyor. Bir başka haber 140 IŞİD militanının öldürüldüğü haberi. Irak'taki çatışmalarda 115, Suriye'de ise 25 IŞİD militanını öldürdüğünü açıklamışlar. Böyle de bir açıklama var. Bu da e, Irak'taki Enbar Operasyon Gücü Komutanı Reşit Falihten yapılan bir açıklama. Doğrulatmak çok güç. Bütün Ama bunu. karşılıklı okuma yapabiliriz. Mesela evet. yine gelen başka bir haber daha vardı dün akşam saatlerinde. Enbar e, Milletvekili ve El Ebur Ebrunemir aşiretinin reisi Gevut e, Gazi El Gevut yani işedin bölgede 40 bin kişiyi kuşattığından bahsediyordu. Evet. Giriş ve çıkışları engellemiş, silah, mühimmat, gıda ve su gibi acil yardımların bu bölgeye gönderilmesini istediğini e, istendiğini söylediği bir açıklaması vardı. 40 bin kişiyi kuşatmış, 8 ay boyunca işi de karşı mücadele veriyormuş bu aşirette. Ee, şimdi de saldırılar daha sıklaşmış ve kuşatma altındalarmış. Aynı bölgeden bahsediyoruz. Evet. Biraz önce haberi verdiniz. Çok acayip. Yani evet karşılıklı okuma yapmak zorundayız. Patrick Coburn şeyi yazıyor Independent'tan. Amerika'nın planları e, tamamen çöktü diyor. Amerikan stratejisi. E, yerlerde sürünüyor diyor. Yani IŞİD'i böyle yıpratmak ve degrade edip on degrade and destroy diye bir kelime kullanmıştı. Bir terim. Yani bozup ondan sonra da uzun, orta vadede yok etmek. Bu tamamen e, çöktü diye bir yeni yazı. 12 Ekim tarihli yazısında Amerika'nın şeyleri çök, yürümüyor bombardımanları. Cihadiler de Kobani almaya çok yakından Suriye'de ve Irak'ta da Batı Bağdat şimdi çok ciddi tehdit altında diye bir analiz yazısı yazmış. Ve diyor ki bu köktenci hareketin başarısının önemli faktörlerinden biri de bir kaçınılmazlık duygusu, ruhu diyor. Yani tanrısal bu, Allah'tan gelen bir kaçınılmazlık duygusu. Ve zaferler ister Musul'daki gibi çok daha büyük sayıda insana, isterse de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ...Amerika'nın e, Kobani'ye yaptığı gibi ağır hava bombardımanı altında olsun... E, ...kaçınılmaz bir şekilde galip geleceklerine inanılan ilahi bir e, şey durumundan bahsediliyor. Yani revelasyon böyle, evet. ilham. E, fakat e, yani Amerika e, Birleşik Devletleri'nde işte... De, e, öçü durdurmak için hava yol hava bombardımanlarıyla durdurmak için tek yol burası değil diyorlar. 2 Ekim'de başladıkları şey devam ediyor. Bugün şimdi sadece Haditha ve 2 üssün bulunduğu yerden bahsediliyor ama Suriye'de de mesela El Esad askeri üssü vurulmuş yani bunlar e, ha pardon e, yani HİT yakınlarında ve Feluce'nin hemen dışındaki kamp Mazra dışında Irak hükümetinin elinde bir şey kalmadı diye devam ediyor. Büyük bir zafer yani IŞİD'in Anbar eyaletinde ve Batı e, Bağdat'a çok ciddi bir tehdit oluşturmakta olduğu söylenebiliyor diyor. Tabi Türkiye için de bunun e, çok 40, %40 %30 demiştin değil mi? Coburn %40'ına yakın kontrol ettiğini yazmış. Teyitin en plan açıklamaya son %30'u. Evet. İşte evet yani yorumlamaya çözmeye çalışıyoruz fakat çok büyük bir problem de yaratacaktır Türkiye içinde diyor. Büyük bir Hesap hatası kendini beğenmişlik sonucunda ortaya çıkmış bir şey diyor. Bu kendini beğenmişlikten bahsetmişken Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma da vardı geçtiğimiz gün 11 Ekim'de yaptığı konuşması Türkiye'nin son olaylarda Kobani'nin tamamen bahane olarak gösterildiğini yaptığı gösterildiğini de, gösterilmesine değindi açıklamada daha doğrusu bu burada şeyden bahsediyordu mesela Suriyedeki ve Irak'taki yaşanan olaylarla alakalı konuşurken. Eğer bölgenin tarihi yazılacaksa Türkiye'deki tarihçilerden daha iyi hiç kimse yazamaz. Eğer bu bölgenin romanı ve hikayesi yazılacak, filmi yapılacaksa buna bu ülkenin yazarlarından, yönetmenlerinden daha iyi kimse yapamaz diyordu. Yani olayı eğer bir roman ya da film olarak değerlendiriyorsanız yönetmeni Türkiye olması lazım diye açık ve net bir şekilde de söylüyordu Erdoğan. Acaba böyle bir girişim niyeti de olabilir mi kendisini? Yani uçak içi dizayn etmekten sonra, tasarımından sonra bir de senaristliğe, hatta oyunculuğa da belki bir girizgah Ama mahiyetinde olabilir. Kurguya tam hakim olduğu da söylenemeyebilir. Çünkü kendi kontrol edemediği olaylarda karşı karşıya kalabildiği durumlarda oluyor. Yani çok büyük bir isyan hareketi yaşandı geçtiğimiz hafta içerisinde. Kırkın üzerinde insan hayatını kaybetti. Ama duruma hakimiz diyor işte hepsini hallettik onun 40 41 oldu o, o sayı zaten ama hallettik diyor zaten benim dışında herkes suçlu demiş onun senaryosu tamam şimdi Reuters'a e, bakacak olursak da Reuters haber ajansına e, gerçekten de bu sefer e, sokak savaşları savaş e, evler arasındaki savaşların önemli olduğunu söyleyenler var mesela Esmat. El Şeyh diye bir e, Kürt askeri yetkilisiyle konuşmuşlar Reuters'dan. E, ve bir sorunumuz var demiş. Yani evler arasındaki çatışmalar olduğu için e, hava bombardımanları yarar, bizim için yararlı olmakla beraber IŞİD e, tanklarını ve toplarını doğudan getiriyor. Onları tankla görmedik ama T-57'leri dün gördük tankları demiş. Ama bir çeşit şimdi vurulamıyor demiştir. Çünkü sokak savaşlarında o zaman her iki tarafı da vurması söz konusu olduğu için de işe yaramayan bir şeyden bahsediyor. Bu arada da Stefan de Mistura diye bir Birleşmiş Milletler yetkilisinin çok önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklaması var. 1995'teki say Bosna'da yaşanan pardon Bosna Ersekte yaşanan Srebrenitsa katliamına dönebilir diyor. Orada yaklaşık 600-700 kişinin çoğunluğu yaşlı insanların sivil olarak kaldığı da düşünülüyor. Evet ama şöyle bir durum vardı. Orası bir kuşatma altındaydı. Tamamen bir kuşatma altındaydı ve kaçabilecek yerleri yoktu o insanların. Şu anda Kobani'de de aynı tehlikeyle karşı karşıya insanlar. Fakat e, o sivillerin tahliye edilebilmesi gibi bir durum halen söz konusu. Çünkü, e, ama bir tek Türkiye üzerinden Türkiye olabilir. Türkiye'nin evet. o yolu tahliye yolunu açıyor olması Geçtiğimiz lazım. Geçtiğimiz haftalarda bu tahliye yolunu açmamak ya da çeşitli resmi prosedürlerle bu işi yavaşlatmak gibi yolları seçmişlerdi. Ama aynı durum söz konusu olursa gerçekten de Srebrenica gibi bir katliamla karşı karşıya kalınabilir. Ama bir diğer taraftan da Oradaki savaşan kişilerin de savaşan e, militanların da bu olayı daha hızlandırması lazım. Eğer böyle büyük bir katliamla karşı karşıya kalınabilmesi gibi bir durum söz konusu olacaksa yakın bir gelecekte yakın bir tarihte belki yarın belki daha da e, geç bir tarihte de olabilir. Bu insanların buradan çıkarılması elzem gibi duruyor. Şart evet yani bu arada şey de çok zor yani. Çünkü ee... bahsediyorsunuz yani böyle bir ta kanlı bir örgütü dünya üzerinde yakın bir zamanda kimse görmedi. Ya duymadı ya da bununla alakalı eş görülebilecek bir e, tarihi olayda da bahseden yoktu yapılan analizler içerisinde. Evet. Şimdi ona yakın paralellikle başka bir şey de var. Bugüne artık konuşmaya vaktimiz kalmayacak ama Şii'ler de Irak'ta artık öyle davranmaya başlamışlar. Ee, yeni örgütler de çıkmaya başladı. Yeni örgütler çıkmaya başlamış ve artık şeye bakmıyorlarmış hiç. Şii değilse IŞİD'li mi başka bir örgüte mi bağlı umursamadan kesmeye başlamışlar. Yani zaten beklenebilecek bir şeydi şiddetin şiddet doğurması. Yani durum giderek daha kötüye gidiyor. Çeşitli insanlarla konuşmuşlar. şeyden Kobani'de bulunanlar arasındaki insanlarla yetkililerle ve daha çok bir de silah ihtiyacı olduğu söyleniyor. Sadece elemana değil ama sadece Kalaşnikof'larla bu iş AK-47'lerle dayanamayız filan diyorlar. Ama bilmiyoruz. Böyle bir durum var. Yeni bir Srebrenitsa yaşanması Tüyler ürpertici, 8 bin kişi çünkü erkekler, çocuklar, delikanlılar ve daha yaşlı olmak üzere bütün erkekleri Srebrenica'nın katledilmişti. Birleşmiş Milletler'in geçenlerde de öz yapıp hatta suçluluğunu da kabul ettiği şekilde Hollanda barış gücünün gözleri önünde. Evet Kobani... Evet. Böyle Yanıp tutuşuyor. Bu şekilde de aktarılıyor haberler. Biz de önümüzdeki günlerdeki e, gelişmelerden bahsedeceğiz aynı şekilde. Ama bölgenin neredeyse tamamında bir şiddet e, durumları hakim. Suriye evet. ordusuna ait savaş uçaklarının Derea kentine düzenlediği varil bombalı saldırılar var. Geçtiğimiz hafta içerisinde Halep'te bir e, çarşının içerisinde yaptıkları bir e, varil bombalı saldırı vardı. Burada da sivil militan ayrımı gözetilmeden bütün herkes buharlaştırılıyor tabiri caizse en az 10 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı haberi var bunların arasında çoğunluğunda çocuk ve kadın olduğundan bahsediliyor çünkü şehir savaşından bahsediyorsunuz şehir savaşı yapıldığı zaman o şehirde yaşayan insanlar da var üzerine nereye gideceği bilinmeyen bombalar bıraktığınız zaman buradaki siviller de hayatını kaybediyor surede neredeyse 2 yıldır aynı şekilde bu saldırılarla karşı karşıya kalıyor sivillerde Kaçabilen kaçtı, kaçamayan da oraya sıkışmış durumda şu anda. Kobayn'de tabii büyük bir beklenenin ötesinde bir direniş olduğunu da e, belirtmemiz e, gerekir. Evet ama koalisyon güçlerinin de yaptığı hava bombardımanının hmm. etkisini de, de görmek Etkisi gerekir. evet tabii ki. Libya'da da aynı şekilde çatışmalar sürüyor. Eğer Suriye ve Irak'tan ayrılacaksak yine benzer coğrafyalarda yürüyelim. E, burada da çatışmalardan ötürü 300 bin kişi evine terk etmek zorunda kaldı. 300 bin insandan bahsediyoruz. Benghazi. binden Benghazi, fazla Evet Hı. yani Raşa TV'den aldığımız Çok ürkünç bir Haber de bu Evet Afganistan'da intihar, intihar bombacılarının Yaptığı saldırılar var 6 kişi hayatını Kaybetmiş 8 kişi yaralanmış Vardakta Evet Pakistan ordusundan yapılan bir açıklama var 21 terörist etkisiz hale getirilmiş Yaptıkları açıklamada Pakistan ordusu Cihan Haber Ajansı'ndan da Pakistan'da I 21 ölüm militanlara Ama son, son aylardaki Gerçekleştirilen e, saldırılarda 700'ün üzerinde kişi öldürülmüş Militan olduğu söylenen e, Bu operasyonlar içerisinde Yemen'de düzenlenen Kanlı bir saldırı vardı yine intihar Bombacılarını gerçekleştirildi. Burada da en az 67 kişinin hayatını kaybettiğinden Bahsediliyor Ve e, Keşmir ve Ukrayna'da Meydana gelen çatışma durumları var Evet orada da İnt askerlerin düzenlediği taciz saldırılarında 12 Pakistan'ın öldüğü belirtiliyor. Ondan da bahsetmiştik. Yarın da Tiro'yun tarihin en büyük ironilerinden biri olarak, sembollerinden ya da metaforlarından biri olarak gösterdiği eriyen ziyahen buzluğunun içinden bütün böyle şeyler, eşya, meşya çıkıyor. Variller, boş variller. Boş kovanlar, mermiler, şunlar bunlar çıkıyor. Çatışma devam ediyor. Ukrayna'da 4 kişi ölüp 11 kişi yaralanmış 24 evet. saatte. Bu şeyin, e, güzergahın vazgeçilmez ülkelerinden biri de Somali. Orada da hayat normale dönüyormuş. İlk ATM açılmış otomatik para çekme makinesi Somali'de, Mogadishu'da. Orada da e, radikal İslamcılara karşı yapılan operasyonlarda büyük başarılar kazanmıştı Afrika güçleri. Kenya'dan gelen askerler. Ee, burada da hayat normale döndü haberini işaretledi hayat normale dönmesinin de ilgili olarak da ilk otomatik para çekme makinesinin hizmete sunulduğundan bahsediyorum bu hayatın normale dönmesinin Öyleymiş. işareti olarak mı gördüğüm atm yani Bek, son, be, biraz sonra o, Somali'den gelecek ilk terör haberiyle Bunları bir, birbirimize hatırlatmak zorunda kalabiliriz. Yalnız evet. ATM'ye ne olduğunu da sorarız. Hong Kong'da gösteriler devam ediyor. Hong Kong lideri gösteriler kontrolden çıktı demiş. Bu da çok tehlikeli bir açıklama. Leung Ying'in sokaklarda devam eden gösteriler kontrolden çıktı demiş. Bu Osman Erol'un haberi Can Haber Ajansı'ndan zamandan okuyoruz ama Pekin'den bildiriyor. Çin ne demiş? Hong Kong gösterilerinin arkasında kim var demiş? Ne lobisi? Karanlık güçler. Kim? Faiz lobisi dedi. Amerika var demiş. Hmm. Çok değişik bir şekilde söylemiş. Bu, bu arada Kürtler Avrupa'nın dört bir tarafında da gösteriler yapıyorlar. Düsseldorf, Paris ve Londra'da büyük gösteriler vardı geçtiğimiz hafta sonunda. Evet. İrlanda'da da kamaj sıkma politikalarına karşı bu, bu suları ücretli su e, vermeye karşı boykot e, çağrıları on binlerce kişi İrlanda'da çok önemli bir evet. durum olarak da Orada kemer sıkmaya karşı ittifak adı altında var bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberler var. San Luis kentinde üç gün, dört gün önce bir polis memuru tarafından, görevde olmayan bir polis memuru tarafından yine bir e, kişi öldürülmüştü. Bilin bakalım ne renk? Siyahi. Siyah. Evet. evet onu da Michael Brown olayından sonra bu ikincisi. Protesto gösterileri de devam ediyormuş aynı şekilde. Evet. Böylece de devam ediyor. Adını görmeye çalıştım bu öldürülen şeyi. Ama bulamadım. Ah, Wanderet Myers'miş adı. Genç bir adam. Protesto gösterilerinin devam ettiği iki ülke daha var. Bunlardan bir tanesi gayet ilginç. Azerbaycan. Azerbaycan'da protesto gösterisi görmediğimizden ya da haberleri gelmediğinden dolayı ilginç. Ama burada da Meclis dışı muhalif partilerin oluşturduğu Milli Şura adlı koalisyon ülkedeki siyasi mahkumlara serbest bırakılması talebiyle miting düzenlemiş geçtiğimiz hafta sonunda. Onun haberi vardı bugün gazetesinin internet sitesinde ve Mısır'dan gelen evet, bir başka haber var. Çok önemli o da. Mısır'da da yoğun güvenlik önlemleri altında yeni başlayan akademik yıl varmış. Bu akademik yılda protesto darbe karşıtı da öğrencilerin protestosuyla başlamış olmuş. Böyle bir durum söz konusu. Evet, Ankara'da da eğitimde hak ihlallerine hayır mitingi yapıldı. Onu da hemen belirtelim. Polisle de kısa süreli bir tartışma olmuş vaziyette. O da devam ediyor. Çok etraflı bir dünya gündemi var maalesef. Takip etmek de çok kolay bir iş değil. İki saat içerisinde yani bu kadarı bile e, ziplenmiş bir şekilde anlatılabiliyor açıkçası. Çünkü çok daha fazla haber var. Şu anda Ebola salgından ölenlerin sayısının dört bine geçtiği açıklaması var. Yani bir de var. Ebola'yı da verip evet. öyle kapatalım. Biraz iç karartıcı bir kapatış olacak ama. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemini... E, İlk sıralarında yer alıyor bu durum. Yeni bir Ebola vakası daha tespit edilmişti. En son Teksas'ta e, Liberya'dan gelen bir kişi de tespit edilen bu Ebola vakasının ardından bir kişi de daha ortaya çıktığından bahsediliyor e, yeni vakanın. Ve New York, JFK, Uluslararası Havalimanı'nda da bayağı böyle film gibi gö görüntüler var. Bütün maskeler, o beyaz... Formalarla ellerinde termometreler ve ayrıntılı anketlerle Batı Afrika'dan gelen yolcularda Ebola taranmasına başladı. Evet. Ha, Ebola'dan önce bir de şeyi de söylemeliydik. Bir tek kıtadan ses gelmiyordu. Avrupa'dan çatışma yok fazla Ukrayna hariç tutulursa. Ama Afrika'da mesela Orta Afrika Cumhuriyeti aylardan beri gördü. En büyük şiddeti gördü diye de bir notu vardı. Democracy Now'ın onu da Evet orada da kafa kesme gibi durumlar var. Bir de bunu üst, bunun üstüne en e, öldürdükleri az dokuz insanların etlerini de yiyorlardı orada. Bu tip gelen haberler vardı. Güç verdiğinde inandıkları için Seleka grubu. Bu Müslüman militanlarla İslamcı militanlarla Hristiyan militanlar arasındaki bir savaş Lişler, evet. ama olan gene sivilleri oluyor yoldan geçen insanlar çevriliyor evet, organları kesiliyor gibi durumlar ortada söz konusu. Ee, Türkiye'deki uçak, uçuşlar da iptal olmuş Ebola'nın en çok yaşandığı ülkelerden Gine'ye uçuş planlayan kurum Türk Hava Yolları ee, salgın nedeniyle kış sezonundaki başlatılacak olan uçuşları bir yıl sonraya kadar iptal etme e, erteleme kararı almış. Böyle bir durum söz konusu. Avrupa'dan gelen haberler var. Makedonya'da Ebola belirtileri gösteren bir hastanın yaşamını yitirdiğinden bahsediliyor. Prag'da bir hasta karantinaya alınmış. Ve Ebola'nın eğitimden sonra karşılaşılan en büyük salgın olduğu söyleniyormuş. İspanya'da ortaya çıkan bir durum vardı. Bir hemşire de rastlanmıştı Ebola'ya. Hemşirenin köpeği de herhangi bir tanı olmamasına rağmen öldürüldü yerel hükümetin yetkilileri tarafından hayvanseverler ve hayvan hakları savunucuları da protesto gösterisi gerçekleştirmişti hemşirelerin evinin önünde karantina alınmış bir haldeydi köpek orada bu da, da ta öldürüldü. tarih yani insanlık tarihinin gördüğü en küçük ama en önemli riyakarlık örneklerinden biri olarak sürekli uyutma tabiri kullanılıyor köpekleri e ...ya da bütün hayvanları öldürüyorlar... ...sonra da uyuttuk diyorlar... Evet. ...bizi de uyutmak için yapılan bu ortalama insanı... Ee, ...ve Amerika'daki şeyleri de söyledik... Ve abi, ...çok önemli bir... ...yani ne kadar önemli olduğunu kestiremediğimiz... ...daha doğrusu bir şey var... ...Amerika'daki... donanmaya ait okuldan... ...bir profesör... El Şimkus Forbes dergisinde bir açıklama yapıp IŞİD militanları kendilerine Ebola virüsü bulaştırarak bir çeşit intihar bombacısı olabileceğini söylemiş. Bu da artık cinnetin evet. üst noktalarına geldiğimizi gösteriyor ama doğru da olabilir. Ama IŞİD, korkunun en tarafı. bütünleştiği nokta değil mi burası? Evet. Bir yanda Ebola bir yanda eşit bir yanda terörizm kendilerine Ebola bulaştırıp insanları sarılarak öperek saldıracaklarmış. Açıkçası. Evet evet. Aynen yani bu yani bu salgın bitki beraber ortaya çıkan bir durum. En evet. olağanüstü bir science fiction yani bilim kurguda bile bu kadar kolay tasavvur edilemeyecek şeylerin gerçek olabileceğinden bahsediyoruz. Evet. Fas hükümeti de biz bu bizim ülkede yapılacak Avrupa Uluslar Afrika pardon Uluslar Kupası'nın ertelenmesi lazım Ebola'dan dolayı demiş. Durum bu. Son bir haber var. Ee, Yunanistan'da anarşist bir köpek vardı biliyorsunuz Louis Kanikos. bütün protesto gösterilerinde evet. en önde bulunuyordu uyutulmuş mu? yok o, o bir divanın üzerinde hayatını kaybetmiş evet. ama hastaymış zaten özellikle bu hastalığı da bu gaz bombasını doğrudan gaz bombasını atıldığı zaman ağzıyla beraber gaz bombasını alıp başka taraflara götürüyordu bunun fotoğrafları da vardı ee, bu hastalığının sonucunda da bir divanda huzurlu bir şekilde öldüğünü söylemişti ee, Louis Kanikos'un dostları ona da buradan bir günaydın diyelim. Günaydın Emek doymuşuz zaten. Ve bitirirken de Sandra orkestrasından Faro Sanders'la birlikte yaptıkları bir çalışmayı Black Harold diye de bir müzisyenle beraber Faro Sanders'ın da doğum günü münasebetiyle 13 Ekim 1940'da doğmuştu. Amerikalı jazz saxofoncusu Spacemates adlı parçayla da veda ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı